Oh yeah. İzlediğiniz Kainat, bugün 28 Ekim Cuma, yıl 2016, ay 10, gün 302, Hızır 176. 1438, Hicri Muharrem 27, 1432, Rumi Ekim 15. Cumhuriyet Bayramı, bugün öğleden sonra başlar. Günün sözü, bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla kaimdir. Atatürk Günün Malumatı Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Bayramı bugün öğden sonra başlar. 93 yıl önce 29 Ekim 1923 sabahı toplanan parti meclis grubunda uzun görüşmelerden sonra Kemalettin Sami Paşa bir önerge vererek parti genel başkanı olan Atatürk'ün sorunun çözülmesi için görevlendirilmesini önerdi. Önerge kabul edildi ve o sırada Çankaya Köşkü'nde bulunan Atatürk meclise davet edildi. Kürsüye gelen Atatürk gruptan bir saat süre istedi. Bir saatlik süre içinde Atatürk gerekli gördüğü kişileri meclisteki odasına çağırdı, gece hazırladıkları yasa tasarısını göstererek onların fikirlerini aldı. Grup öğleden sonra yeniden toplandı. İlk söz Atatürk'teydi. Hükümet kurulmasında çekilen güçlükleri dile getiren Atatürk bunun nedenini usul ve şekle bağladıktan sonra Anayasanın devletin şeklini belirleyen maddelerini açıklık getirilmesi gerektiğini savundu ve bunun için de bir önergeyle geldiğini söyledi. Ardından da cumhuriyeti getiren önergesini okudu. Birkaç milletvekili meclisin anayasayı değiştiremeyeceğini öne sürdüler ise de Yunus Nadi mecliste bu yetkinin bulunduğunu savundu. Yunus Nadi destekleyenler oldu. Bu sırada hala hükümet buhranının çözümlenmesinin çözümlenmesi işleminin öne almaya çalışanların önerilerinde bulundukları görülüyordu. Konya Milletvekili Eyüp Sabri Efendi, Atatürk'ü hakem olarak görevlendirdiklerini hatırlattı ve ''Hükümetimizin şekli muhakkak cumhuriyet olacaktır.'' diyerek sözlerini tamamladı. Cumhuriyet bu yıl 93 yaşında. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi So Ilanga lishoni Se ma angiboni angiboni. angiboni. Wasiyo na ba lang anina, wasiyeding ko zemuga no moya. zemuga no moya. zemuga Oh, yeah. What's the other one? What's the Nascite na, existem como os so, avá. Baba, baba nascite como os avá. Papá nascite como os so, avá. Weba fana Weba fana Weba fana Siyo Yesi Merhaba Herkes, Açık Burası 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı haftanın son Açık Gazetesi açıldı. Ömer Mada Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımız Miriam Makeba'nın Mama Afrika diye bilinen şarkıcı ve aktivistin African Sunset diye İngilizcesi. Afrika gün batımı diye çevireceğimiz, çevirebileceğimiz şarkısıyla oldu. Afrika'nın gün batımından bahsedecek bize Eduardo Galeano Aynalar kitabında. Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Avrupa'nın Mirası Belçika, Kongo'dan giderken Kamu idaresinin sorumlu mevkilerinde toplam 3 zenci görevli vardı. Büyük Britanya Tanzanya'dan çekilirken arkasında 2 mühendis 12 doktor bıraktı. İspanya Batı Sahra'dan çekilirken arkasında 1 doktor, 1 avukat ve 1 ticaret uzmanı bıraktı. Portekiz Mozambik'ten çekilirken arkasında %99'luk bir okuma yazma bilmeyen oranı bıraktı. Ülkede ne bir lise ne de bir üniversite vardı. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya Yayıncı. Evet, tarihte bugünse şöyle bir durum var. 1538'de bugün Yeni Dünya diye adlandırılan Amerika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında ilk üniversite bugün kurulmuş 1538'de. Bugün Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu yerde Universidad Santo Tomas de Aquino Aziz Tomas Aquinas'ın adına kurulmuş bir üniversitenin kurulduğunu görüyoruz 1538'de bugün. 1922'de İtalyan faşistleri Benito Mussolini il Duce, Önce öncülüğünde Roma'ya yürürler ve İtalyan hükümetinin Başına geçerler sene 1922 gün bugün. 1962'de bugün ise Küba füze krizi diye adlandırılan aslında yalnız Küba'yla anılmasına rağmen bütün dünyayı özellikle de yarı kuzey yarı küreği yok etmenin tamamen eşiğinden dönülen yani büyük bir basiretle bir Sovyet subayının Vasili Arhipov'un adı da unutulmaz Unutu, unutularak öldü ama onun e, uymamasına bağlı olarak emirlere şu anda hepimiz yaşıyoruz günaydın diyelim o zaman evet ona günaydın diyelim Vasily Sovyet o zamanki Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita Khrushchev, Khrushchev. Khrushchev. evet Khrushchev diye okunuyor galiba Sovyet füzelerinin Küba'dan çıkarılmasına karar veriyor ama mesela çok uzun bunu biz uzun zaman önce 2003'te hı hı. Noam Chomsky buraya geldiğinde uzun boylu konuşma fırsatımız olmuştu kitapta da yayınladık. Haberleri nasıl alıyordunuz böyle şey hı. televizyon üzerinden mi? Yoksa bir, bir gün sonra yayınlanan yazılar üzerinden mi? Hangisi? Gün boyu bu yaşanan krizi e, takip edebileceğiniz. Mi? Krizi e, mi? Evet, evet. E bana telefonla bildiriyorlar. Size de, telefonla bildiriyorlar e. mı? Telefonla bildirilemediği zaman ne oluyordu? Televizyon Ufak... yoktu o zaman. Televizyon yok muydu? Evet, yok. Ne oldu? Gazetede çıkan bir haberden bakıyordunuz. Ondan sonra ertesi gün farklı bir haber çıktı zaman mı haberdar oluyordunuz? E, gün boyunca ne ile besleniyordunuz peki? Nasıl doyuruyordunuz haber açlanınızı? Açık gazeteden yemek sene kaçtı? 1962. Güzel. Evet ama çok net olarak tabii hatırlıyorum dünyanın ciddi bir sinir krizinin de eşiğine geldiğini e, hatırlıyorum. Çok ucuz kurtarmıştı. Sonradan öğrendik. Ta 2003'te öğrendim. Düşünsene. Twitter, Facebook falan olsaydı böyle şeylerle hiç karşılaşmayacaktınız. Chomsky geldi de Allah'tan anlattı bize. Onu açık kitaba da koyduk o söyleşiyi. Sonra açık radyo yayınlarında da yer aldı. Tavsiye ederim. İyi bir söyleşi. Suriye'nin evet şimdi şeye bakalım. Neler oluyor? Neler bitiyor dünyada? En korkunç olaylarla başlayabiliriz. Hala şeyin etkisi bir numara olmakla beraber gezegenin gidişatı konusundaki korkunç rapor. Ama ona bir Kısa erteleyelim onu azıcık ve <gülüyor> Suriye'de bir okula yapılan e, vurma olayını, roketlerle mi, bombalarla vurulmuş işte. Uçaklar tarafından vurulmuş. Evet. Savaş ondan. uçakları tarafından. İdlib'de, Suriye'nin İdlib vilayetinde mi oluyor? Muhaliflerin elinde bulunan İdlib. Evet, yani. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü demiş ki Rus uçakları tarafından yapıldı demiş. Bir okul en az 22 kişinin öldüğü, çoğunun ço öğrenciler olduğu. 22 çocuğun ve 6 öğretmenin dahil 35 kişinin hayatını Öyle kaybettiği Rus. Ha, ben şey tabi hesabı e, gecikmişim. Evet. Kaçtu toplam 35 mi? 35 belki de artmış da olabilir. Ben dün akşam aldım bu haberin detaylarını. Sivil Savunma yetkilisi Ömer Ulvan konuşmuş. Rejimin ya da ve rejimin ve demiş. Ya da değil ve Rus uçaklarının İdlib'deki Has beldesinde 12 hava saldırısı gerçekleştirdiğini söylemiş. Bir çarşıya ve okula isabet eden bombalar büyük tahribata yol açmış. İdlib muhaliflerinin elinde tamamen onu hatırlatalım. Saldırı sıra, yani cephenin cephenin olduğu yer değil İdlib. Ee, şu andaki savaşın olduğu yer değil İdlib. Saldırı sırasında okulda öğrenim gören öğrencilerin olması nedeniyle aralarında 22 çocuğun ve 6 öğretmenin bulunduğu 35 kişinin hayatını kaybettiğinden ve onlarca kişinin yaralandığından bahsediliyor. Enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyormuş. Çıkan fotoğraflar o kadar iç içe iç iç karartıcı evet. ki yani can yakıcıcık aynı zamanda paylaşamazsınız yani. Yani evet. şey gibi Ümran Bebek gibi ya da ki gibi bile değil. Değil. yani sadece kopmuş çocuk kolu. ...ve çanta tutan... ...kopmuş çocuk kolunu görebileceğiniz fotoğraflar var... ...bir anda ortaya çıkan uçaklar ve... ...okulları ve çarşıları bombalıyorlar... ...bu okul içerisinde de defter, işte... 22 çocuk ve altı öğretmen hayatını defter, kaybediyor... ...defter, çanta, kalem var... ...sıralar var, sıra parçaları var... ...öyle paylaşıp vicdan kasabileceğiniz fotoğraflardan değil açıkçası... Evet. ...ben size de göstereyim ama... ...El Cezire'nin internet sitesinde görmek istiyorsanız... ...bir şekilde daha anlaşılabilir haline... ...bakabilirsiniz... Hayır. Bu. Evet yani bu, bu. Anthony Lake, UNICEF'ten, Birleşmiş Milletlerin UNICEF kuruluşundan bu bir trajedi bu artık dayanılmaz bir ...facia demiş. Yani kasıtlı yapılmış öfkeden... aynı zamanda bir savaş suçudur bu demiş ama artık evet. savaş suçunun... ...ya da kasıtlı yapılıp yapılmadığının arandığı bir ülke olmadı galiba Türkiye savaş kurallarıyla alakalı. Bakıldığında. UNICEF ayrıca şeyi de söylemiş. En ağır e, ölümcül bombalama Suriye'deki savaş beş yılı aşkın bir süredir başladığından beri demiş. Birleşmiş Milletler'de de bir e, acil yardım koordinatörü Stephen O'Brien'de... ...güvenlik konseyini eyleme geçmeye çağırmış ama hoşuna gibi gözüküyor. İşte Şam'da düzenlenen partiden çıkıp evlerine gittikten sonra televizyonları açanlar ise Esad rejimine bağlı Suriye'nin resmi televizyonunun muhabirinin okuldan bahsetmeden askeri kaynaklara dayandırarak verdiği haberde İdlib'in ...Has bölgesinde teröristlere ait bölgelerin hedef alındığını ve bazı silahlı kişilerin etkisiz hale getirildiğinden bahsettiğini görebilir. Evet pa parti yapıldı mı şu anda hani bu sözünü ettiğimiz eğlence. Sürekli durumu. yapılıyor bana kalırsa artık bu saatten dakika, sonra da. gözlerini boyayıp beni hani böyle eğlenmeye gidiyorlar diye. Stephen O'Brien demiş ki her ay sizin önünüze geliyorum demiş güvenlik konseyine ve her ay geldiğimde daha da kötü bir durumu anlatıyorum. Bir yıkım ve faci facia tablosu çiziyorum. Sistemli, sistemli olarak bir ülkenin ve halkının yok edilmişinin raporlarını veriyorum demiş. Benim görevim şudur demiş. Ee, size olguları bildirmek. Ee, ama artık yapamıyorum demiş. Yani görevimi de yapamıyorum. Öfkeden kuduruyorum. Ay be ay daha da kötüye gidiyor ve hiçbir şey olmuyor. Ee, yakında Suriye halkı ya da Suriye diye bir yer kalmayacak. Kalmayacak. Ne demiş. olacak? Metin Münir'in dediği gibi esatma mı geçecek? Esad mı kazanacak bu savaş? Bu şekilde mi kazanılacak savaş? Yukarıdan makro politikalarla bakıp masa üzerinde şuradan şu girdi, buradan bu girdi yoksa Türkiye oradan girseydi böyle olurdu demek gayet kolay. Oturduğunuz yerden bir gün başka bir haber yazıp, bir gün başka bir yazıp, köşe yazısı yazıp Çiçeklerden bahsetmek, ertesi gün işte masa üzerinde Esad kazanacak demek kolay ama Esad'ın kazandığı da bu şekilde oluyor. Düşünün Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vitali Churchkin bile bu korkunç, umarım bu meseleyle alakamız yoktur. Aslında doğrudan hayır alakamız yok demek çok kolay ancak ben sorumlu bir kişiyim o yüzden Savunma Bakanlığı'nın söyleyeceklerini bekleme ihtiyacım var diye bir açıklama yapıyor. Birleşmiş Milletler temsilcisi Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi bile savunamayacağı bir olay var burada. Okul bombalanıyor. Çocukların kolları havalarda uçuşuyor artık. Evet. Ama... Esad rejimine bağlı televizyon kanallarında silahlı kişiler öldürüldüğünden başka haber de geçmiyor. Türkiye'de de işte makropolitikalarla ilgileniyor herkes hala. Ve şimdi ona da geçeriz. Hemen Suriye'de bir de rejimin Duma'yı füzelerle vurduğu haberi var. Hemen arkasından 9 ölü de orada var. Şam'ın Doğu Buta bölgesine bağlı. Gene muhaliflerin kontrolündeki Duma ilçesinde düzenlenen füze saldırısı. Bu da Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber. 9 kişi ölmüş. Kirli, çirkin ve korkmuş bir savaş diyorlar. Böyle bir haber var. Şimdi konuşmalara gelince mesela Erdoğan'ın sürekli konuşmaları var. Önce muhtarlar toplantısında konuşmuş ve Halep'le ilgili sorunumuz yok. Şu anda yok ama itirazlarımız var gibi çok Şarpıcı bir açıklaması vardı. Yani bir Halep'le ilgili sorun yok diyor. Halep'te 300 binden fazla insanın ölümü yok oluşu an meselesiyken böyle bir şey tamamen işte tepeden bakarak söylenmiş bir politik söz. Ve ayrıca da 1 Mart tezkeresinin reddi hataydı diye de Irak'ta işlerin bu kadar içi, içinden çıkılmaz hale gelmesinin nedeni Türkiye'nin o operasyonda olmamasıdır gibi bir Konuşma var. İşte herkes tepeden Arkasında bakarak konuşuyor. Erdoğan devamını da getirdi. Telefonla görüştü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'ya. Gelin Rakka'dan D-AŞ'ı atalım dediğini açıklamış. Ne tarafa doğru? Belediye. Irak'a doğru mu? Evet herhalde. Yoksa Irak'ta da atmaya çalışıyorlar ya d ondan Ona, ona sonra... da geleceğim. Menbiç ve Rakka'ya yöneleceğiz demiş. Rakka'ya? Evet. Rakka'da, Rakka'da attıkları zaman nereye doğru atacaklarmış? O yok. Şeyde? Sincar bir de var. Yeni bir kandil olma yolunda müsaade edemeyiz demiş. Deaş'ı atalım biz sizinle hallederiz. Rakka gel, Rakka'da gelin sizinle beraber savaşalım. Deaş'ı atalım biz sizinle hallederiz demiş. T24'ten alıyorum bunu da. Bunlar nedir ya? Basit bir terör örgütü. Bunlar aynı demiş demiş. Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapılmış. Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama var. Evet. Deutsche Welle'den, Türkçe'den alalım bir haber. Irak'ın kuzeyine hava harekatı anlık istihbarat üzerine ZAP bölgesine savaş uçakları bölgede belirlenen beş hedefi imha ettiği kaydedilmiş. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklar emniyetle üstlerine döndü demiş. Şimdi böyle devam ediyor. Çocuklar ve Hastaneler, hasta bakıcılar, doktorlar, Pazarlar. pazar yerleri sıradan insanlar gündelik hayat ölüyor. Şehirler sadece teröristlerin üstü haline getirilmiş olarak gösteriliyor. Musul'da aynı şekilde, Rakka'da aynı şekilde. Diğer bölgelerdeki Membiç'e yürüyeceğiz diyorlar. Membiç'teki insanlar ne olacak? Bunu hiçbir şekilde düşünen yok. Evet, sadece sen de bahsetmiş aslında Evet yani, Sadece bu şehirleri terörist unsurların olduğu odaklar olarak görülüyor. Ve ona göre de harekete geçen ülkeler, hükümetler ve onların da ellerinde tuttuğu silahlardan bahsediyor gazetelerde. Şimdi Büyük şöyle, harita var, haritada herkes oynuyor işte evet. bir şeyler. Olan Şimdi, çocukların kollarına oluyor. Ama bir de e, tabii çok önemli giderek yükselen bir e, Türkiye'nin de e, bölgede iyice savaşa çeşitli açılardan dahil olması tehlikesi giderek büyüyor. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi, başka hiçbir gazetede bu konu yok. Cumhuriyet gazetesi manşetten Erdoğan'ın savaş planı diye vermiş. Bölge ülkeleri ve koalisyonun tüm itirazlarına rağmen her gün yeni bir cephe açıyor demiş saray demiş Erdoğan'ı kastederek. Nereden almışlar bu bilgiye efendim? Ayrıntılı bir döküm yapılmış yani, yani bir analiz haber galiba analiz haber Anlam. haber analiz evet yani derleme yani yeni derleme ama biraz önceki konuşmalarından Erdoğan'ın yaptığı çeşitli muhtarları ve başka yerlerdeki şehit ailelerinin ataması konuşması var mesela işte bir yeni hedef Sinjar Fırat kalkınıyla sınır ötesi operasyona başlayan Türkiye Suriye ve Irak'ta cephe genişletmekte kararlı diyor. Dün Erdoğan Kerkük'te, Musul'da, Tel Afer'de Türkiye'nin sahada olacağını söylüyor. Yani e, bu Irak vaziyeti hedefleri arasında da sincere ekliyor. Yeni bir kandil olmasına müsaade edemeyiz diyor. İkincisi Irak'ta IŞİD'le savaşan güçler Türkiye'nin operasyonlara katılmasına hala mesafeli demiş. Erdoğan PYD denetimindeki Afrin'i de hedef alan açıklamalarının ardından dün de şimdi Elbaba yürüyoruz. Ondan sonra Mumbiç'e Rakka'ya yöneleceğiz dediğini Rakka söylüyor. yine yeni ekledi. Yani daha önceden zaten haberlerde hem Mumbiç'e hem de Elbaba doğru gidiyoruz şeklinde yaptığı açıklamalar çok evet, mevcuttu. Rakka yeni ama. Rak Rakka'yı da beraber temizleyelim açıklaması da vardı ama daha önceden söylemesi, söyledi. Evet. Gelin beraber Rakka'dan da aşağı atalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne sesleniyor burada. Evet. Yoksa Rusya'ya mı? Yok Amerika, Amerika Rusya'ya da ayrı. E, onda Halep'le sorunumuz yok. Yine, yine haritalar üzerinde işte. yapılmış evet. olan şeyler. Tamam. Kimse göçmenlerden bahsetmiyor bu arada. Şimdi bu arada e, biraz daha devamını getirelim. Hemen çok dar zamanda kısa bazılaşmalar yapıyoruz ama ne yapalım? Böyle işte. E, Kerkük'te e, saldırıların bilançosu konusunda da dehşet verici şeyler var. Associated Press'e göre... IŞİD militanlarının geçen hafta Irak'ın Kerkük kentindeki saldırılarda ve birkaç gün süren çatışmalarda en az 80 kişinin öldüğünü bildirmiş. Ama e, Reuters'a haber ajansına göre bu sayı yaklaşık 100 en az 100 diyor. Yani 80 ila 100 kişi ölmüş bu son durumlarda. Bir anda ortaya çıktılar. Kerkük'ün içerisinde işte evet. bu operasyon başladıktan sonra bir anda ortaya çıktılar. Uyuyan hücreler deniyor evet. falan işte. Ardından da işte etrafa saldırmaya başladılar. Lan şeye Sonuçta de baktım buymuş. aynı haberde. Fotoğrafları da çok trajikti o durumda. Evet yani. çok korkunç. Bu arada Kerkük yakınlarındaki Tuz Hurmatu ya da Taze Hurmatu kasabasında da beş işit militan ölmüş. Bu arada 89 bulmuş IŞİD militanları ölenlerin, kente gizlice giren IŞİD'lerin çatışmalarda veya üzerlerindeki bombaları patlatarak öldü. Yani gündelik yani bunlarsa, bir mezbah manzarası var. Her hı. sivillerde, IŞİD'cilerde filan. Yani böyle rakamlar söyleniyor ama bu rakamlar bağımsızlık kaynaklar tarafından değil. Savaşan kaynaklar tarafından. Savaşanların verdikleri rakamlar. Onları da göz önünde bulundurarak düşünelim. Evet ama işte, Sivillerin ne kadar sivil öldüldüğünü ne kadar evet. fazla insanın hayatını kaybettiği konusunda pek bir bilgi yok gene Kerkük'te yaşananlarla alakalı. Sadece yüzle ...80 ile 100 arasındaki IŞİD militanın öldürüldüğü haberi var. Evet. Yoksa 80... sivil ölmedi mi? Yani buradaki hani hadi peşmerge ölmedi mi diye baktığınız zaman onun bir bilgisi yok şu anda. Yani güvenlik güçleri ve sivillerden 80 ile 100 arasında... ...IŞİD'lilerden de yine 80 ile 100 arasında diyelim. Böyle bir şey çıkıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Ben... Lib Libya'da göçmen teknesi var. Batan. Evet. Ee, en az 100 kişi, önce 90'la başlamıştı ama son habere baktım. Ee, Libya açıklarında 100'den fazla kişiyi taşıdığı tahmin edilen bir plastik bot batmış. 90'dan fazla kişi diyordu, sonra haberin devamı geldi. 100'ü aşkında olabilir deniyor. 2016'da da rekor sayıda mülteci ölmüştü. Orada Akdeniz'de boğularak can veren sığınmacıların sayısı rekor kırdı. En az 3.800 kişi öldü Akdeniz sularında ve Libya İtalya rotasının en tehlikeli olduğu söyleniyor. Yani böyle gidiyor işte. Bu arada önemli bir haber daha var BBC Türkçe'den işit. Musul'un güneyinde Irak ordusunu durdurdu diyor. Bu yeni bir şey durum yani şimdiye kadarki verilenlerden biraz farklı bir yön ayrıntılı bir haber bu. Irak'ın en büyük ikinci kentini IŞİD'den geri almaya çalışan ordu birlikleri sert bir direnişle karşılaştı diyor BBC Türkçe. Irak ordusu güneyden Musul'a ilerleyemiyor diyor. Beklenenin dışında bir ilişki Niye elinizde oldu. helikopterler var, uçaklar var, tam Onu, zırhlı tanklar var. Ben de anlamadım. Ee, aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş olan orduların içerisinde bulunduğu kare birlikleri de var. Yani Nasıl durmuşlar? Amerikalı Birliği'nin başıdan mesela bir açıklama var. Kendi açıklama yapmış yani Amerikan ordusundan biri Chris Parker diye birisi. Irak güçleri Musul'a yaklaştıkça Daesh'in direnci, IŞİD'in direnci artıyor demiş. 11. gün dündü operasyon ordu ve federal polis. suntuzu 101. 30 kilometre güneyde Şura bölgesindeki köyleri IŞİD'den geri almayı hedefliyormuş ama operasyonları ara verilmiş. Elit ordu birliklerinin doğudan yaklaşanların 2003'ten bu yana yani 13 seneden beri en büyük kara operasyonu. Bu Irak'ın istila ve işgalinden sonraki en büyük şey IŞİD'in ilkel de olsa kimyasal silah kullanabileceği belirtiliyor. Evet, bu halen tartışılıyor. Şimdi Türkiye gelecek mi bu kükürt dolu bulut diye de şu anda galiba o ayrı. O... Yani kimyasal silah değil. değil, değil. Kimyasal tehlikeden şeyden yani. bahsediyorum, tehlikeden bahsediyorum, bu tartışmalardan bahsediyorum. Ee, ama bir yandan da silah olarak da kullanıyor işit bunu. Bu yaptıkları petrol de aynı şekilde, Kükürt tavuzları da aynı şekilde. Ama haberlerde unutulan taraf şu sürekli. Şu anda zaten bir yerleri bu bulut yağıyor galiba. Tabi tabi ya, ya Yani Türkiye gelecek mi, gelmeyecek mi? Sınırlar üzerinden düşündüğünüz zaman tamam. Hatta Bak Güneydoğu'yu Güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'yu umursayan haberler de görebiliyorsunuz Bu sınırlar içerisinde düşündüğünüz zaman Ama Irak'ta Suriye'de Kimsenin umurunda değil bu. Hiç. Oralarda yağıyor mu asit yayın... yağmuru mu var Ne var hiç kimsenin umurunda değil Biz yayına başladığımızdan beri konuştuğumuz Bir tuhaflıktır bu Yani 1996'dan beri Aşağı yukarı konuşuyoruz bunu. Çok acayip Yani Bakış ulaşamıyor buraya Sonra sınırların kalkması gerektiğinden Bahsediyoruz değil mi Evet, yani, yani. E, şu, o da. Bunu sağlıyor galibancı dostlarımızdan işte. Miktat Kadoğlu da fazla temas etmezseniz büyük bir tehlike yok demiş ama e, buna karşılık da. E, Sebze meyve yeme Indianlar da var sokakta. Var ve çok sayıda farklı açıklamalar da var. İşte daha çok Güneydoğu bölgesindeki illere gelecek bir asit yağmuru tehlikesinden bahsediliyor ama. Zaten e, 2020'de canlı popülasyonun 3'te 2'sinin yok olacağı biri geldikten sonra e, WWF yaşayan gezegen raporu ama yalnız onun değil 2 yılda bir hazırlanan bu rapor bu sefer farklı bir kuruluşla beraber hazırladılar ve çok e, büyük bir şey var e, Londra Zooloji Derneği'nin ortak yapımı Zoological Society of London'la yani Şöyle bir şey, rakam veriliyor. Zaten ondan sonra başka bir şey konuşmaya lüzum yok. 2007 ile 2012 arasında ölçmüşler. Evet. Ne kadar hayvanla? 42 yılda hayvan popülasyonları, canlı hayvanların nüfusu %58 düşmüş on 40 yıl içinde. Yani buna inanmıyor. hayvanlar mı? İnsan popülasyonu dahil değil buna değil mi? Artık sürekli artmakta olan insan popülasyonu dahil değil. Hayır, onu saymıyorlar. Yani hayvanlar hayvan değil bakıyor. çünkü. Evet. Hayvanlar farklı, insanlar farklı. Ama burada tabii bunu yapmaları önemli. Evet, önemli. Çünkü türlerin durumuyla ilgili ve yani radikal bir eyleme geçilmeksizin dünyanın 2020'ye kadar yani sadece 4 yıl içinde hatta üç buçuk yıl içinde üçte ikisinin Hangi seneyle kıyaslıyoruz bu arada? Tekrar edelim. Hangi seneyle? Yani 70, 70'ten başlamış. 70. Ben görmemiştim ki zaten. %67'ye inebilir diyor. Yani şey. %67 kayıp olacak. Yani 3'te bir kalacak. Elimizde ve bu çok önemli. Çünkü yaşayan gezegen indeksi şeyi ölçüyor. Yani balıklar, kuşlar, memeliler, amfibiler, e, sürüngenler işte gorillerden tut, salamander denilen e, sürüngenlere kadar, kertenkelelere kadar gidiyor. Ve hepsi doğrudan doğruya insanlara, tabii bölünmez bir ağla her şey birbirine bağlı doğada. Yani yeryüzünün ya da daha doğrusu kainatın en karmaşık yapılarından biri. işte habitat kaybı ve aşırı e, yaban hayatının da, avlanması ve bitirilmesiyle beraber şöyle bir şey söylüyorlar yani e, hava kirlenmesi de çok önemli e, o balinaları ve şeyleri Yunusları mahvediyor mesela Avrupa denizlerinde filan da e, Güneydoğu Asya'da da mesela akbabalar gibi bütün bu şey türler leş yiyenler de ölüyorlarmış biliyor musun? Hı. Son 20 yıl içinde çünkü eee Antibiyotik verilen e, hayvanların leşlerini yediği zaman dayanamıyorlar, ölüyorlar. Evet. Amfibiler de bütün dünya şey, yani hem karada hem de suda gezen, yaşayan hayvanlar bir korkunç bir mantar hastalığından yok oluyorlarmış. Şu raporda çok önemli bir şey var. Yani hala unutverici şeyler de var mesela kaplanları ve dev pandaları geri getirme hamleleri başarılı oluyor diyor ama bir iki iki tane panda daha panda daha dondu gibi evet biraz iyi yani şunu çok net olarak söylemişler hayvanlar yok biz de yokuz. Bunu, an, ...bunu anlamasını istiyorlar insanların. Bu. Bence gazeteciler de anlasınlar ki... ...böyle elli kiloluk akye balığı vurduktan sonra... ...zaferle gülümseyen avcıların fotoğrafını... ...koydukları zaman bir düşünsünler. Evet, doğrusu çok iyi olabilir. Yani e, koruna, e, korunma altına alınan yerlerin artırılması e, ...yasal ve e, siyasal bir takım... ...çerçevelerin konunun kuvvetle savunulması beslenme su ve enerji açısından. Üçüncüsü fosil yakıtların derhal bırakılması oraya yatırımların kömür başta olmak üzere ve mali şeylerin porumaya ve ekosistem yönetimine tahsis edilmesi. Dördüncüsü daha sürdürülebilir beslenme sistemlerinin üretimi ve tüketimine yönelilmesi ve beşincisi özellikle de dirençli bir yiyecek sistemi kurulmasına yönelik yani e, fabrikada üretilen yiyecekler ya yani, i̇şlenmiş, işlenmiş yiyecekler Hı. ve işlenmiş tarımla bu olamaz nereden bakarsanız bak demiş raporu hazırlayan Lambertini adlı profesörlerden biri bir de Ken Morris zooloji derneği başkanı ve bilim derneği başkanı nereden bakarsanız bakın matematik sonuç vermiyor demiş. Açık yani. Sınırları aşmaya devam ettiğimizde kendi kendi çocuklarımızı, kendi geleceğimizi bitiriyoruz. Ya 2020'den bahsediyoruz ya. 2020'de yok bitiyor mu her şey? Anlamadım Hayır, ki. Hayır 3'te 3'te 1'i kalıyor. 3'te biri, biri kalıyor. Geri kalan 3'te 1'inde 20 sene içerisinde hallederiz. Evet. Sıfır, sıfır Zaten 2100'e kadar da Güney İspanya'nın yeni bir sahra çölü o haline alacağı kesin. Güney İspanya mı? Evet. İspanya'nın güneyinde tatile gitmeyi düşünüyorsan hemen elini çabuk tutmanı öneririm. Ama bir yandan da baktığınız zaman yenilenebilir enerji konusunda İspanya büyük atılımlar da yapıyor. Onları da unutmamak lazım. Dünya evet. genelinde yenilenebilir enerji konusunda epey bir gelişme var. Yani bir mücadele, bir yarış var şu anda. Ya gerçekten dünyayı bu yenilenebilir dünyanın potansiyelini görüp o şekilde kullanılacak enerji kaynakları ve fosil yakıtlardan vazgeçilecek ya da olanca haliyle beraber bırakılıp şu andaki yapı Fosil yakıtlarla beraber yüzde ne üçte ikisi de kalan üçte biri de ortadan kalkıp sıfır. Evet sıfır. Yani mahkum bu olacağız. Bu hayatın e, devam et yani 6. büyük yok oluşun tamamen ortasına evet, gelmiş evet, durumdayız gidiyor. artık belli. Yani mesela Akdeniz deyince benim aklıma şahsen göçmenler geliyor benim bu arada. Benim bir de zeytin gelir. Akdeniz. Akdeniz deyince e, zeytin de kalmayacakmış diyor bu rapor. Science dergisinde, çok saygın bilim dergisinde çıkan bir haber bu. Adam ondan Guardian'dan okuyoruz. Ve sonuç olarak şunu da söyleyelim ve bitirelim. Büyük bir, e, tayin edici bir savaş ceryani diyor. Belki biraz da indan sonra devam ederiz ona. E, askeri polis, özel harekat... Kızıl Kızılderililerin yerlerin üzerine çullanmış bu sabaha He. karşı bir daha baktım haberi. Dappl diyorlar. Dakota Access petrol boru hattı. Çok büyük bir mücadele. Orada cereyan ediyor. Egemen topraklarını, sularını su hayattır sloganıyla su koruyucuları diye savunuyorlar. Bütün ittifak halindeler. Şimdi adı Topgüllesi biliyor musun? Yani kasabanın Kananbol. Kenenbol kasabasında yapıyor. Yani e, e Tarih yazılıyor aslında, fakat çok ciddi soruna... bütün iletişimi kesmişler, askeri polis, internet üzerinden ve streaming yapılmasına izin verilmiyor. Onlar da sinirlenmemişler mi? Diyarbakır mı kardeşim burası diye. Hı, ee, ne yapıyorsunuz siz? Diye mı? Her şey Amerika'nın ve dünya tarihinin her tam bir mikrokozmosu... yaşanıyor şu anda. Jim Hightower'ın harika bir yazısı var. Cannonball destanı diye. Epik bir hikaye. Amerika'nın kalbinden epik bir hikaye diye yazmış. Radyocu dostumuz Jim Hightower. Ama bunlara birazdan geçeriz. Büyük bir taarruz başladı yalnız. Ordular ilk hedefiniz Dakota diye girdi o polisle. Açık I didn't it, I didn't it, oh, oh, my Lord, didn't it rain, oh, didn't it rain, and you're talk about rain, oh, my Lord, didn't it, I didn't it, I didn't it, oh, oh, my Lord, didn't it rain, yeah, rain 40 days, 40 nights if stop it, nor I was glad when the rain stopped dropping. knock got the wind up, knock the Oh, my brother, no, no, can't you take them all? No, no, no, you're full of sin. God got the key and you can't get in. Listen, how's it raining? Will you listen, how's it raining? Just listen, how's it raining? All day, all night, all night, all day. Just listen. It's raining Just listen It's raining Just listen It's raining Some moaning Some groaning Some groaning Some praying Well, hole oh. the north and to the south and to the east and to the west all day all night all night all day just listen how it's raining just listen how it's raining oh listen how it's raining some praying some crying some running some moaning. Where you listen It's raining, just listen, it's raining, just listen, it's raining, didn't it? Great children, rain on oh my Lord, I didn't? Helya Jackson dinlemeye devam ediyoruz 3 günden beri 105. yaş gününü de kutluyoruz. <Gülüyor> Rostal Spiritual ve bir ilahi türü şarkıların büyük üstadı kendisi. Helya Jackson 1911'de 26 Ekim'de doğmuştu. 1972'de de hayata veda etmişti. 105. yaşında. Didn't rain. Yağmur yağmadı mı yağmur? Adlı parçayı dinledik. Gospel'a. Evet şey... Savaş barış meseleleri derken... Birleşmiş Milletler'de... Perşembe günü de... Tayin edici bir karar alındı. ve Dünya çapında nükleer silahların... Tamamen silinmesi konusunda... L-41 kararı, 123'e 38, 16'da çekimser üye var. Ecevit olsa çekinser derdi Bülent Ecevit. Ve oylama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk komite, birinci komite toplantısında yapılmış. Bu şeyle ilgili işte silahsızlanma ve uluslararası güvenlik meseleleriyle ilgili... E, fakat Amerika Birleşik Devletleri ...mesela hayır oyu kullanmış. Hı. Nükleer devletler, Amerika Birleşik Devletleri ...Fransa, Kanada, İsrail, Rusya Amerika, ...Britanya Pakistan, Hindistan Onlar yok. Onlar hayır dememişler ama e, büyük, ...büyük nükleer güçler Kore? O da yok galiba. Kuzey Kore. Evet. O da yok. Türkiye'nin durumuna baktık ama bulamadık. Türkiye'de bu konuyla alakalı çıkmış haber bile yok. Çekimsel kalmış da olabilir ya da çekimsel. Haberleri bile yok olabilir kendi terkleriyle uğraşmasından. <gülüyor> ama Birleşmiş Milletler'de hep bütün temsilcilerimiz var. Yani. 57 üye ülke tarafından önerilmiş L-41. Çok kaygılıyız, katastrofik. Yani felaket sonuçları olur herhangi bir nükleer silahların... Demiş, zaten kaygılı bilim insanları topluluğu da e, ...12'ye 3 kalaya getirmişlerdi saati tehlikeyi, bir, bir köy eserli sınma, iklim değişikliği, ikincisi nükleer savaş yüzünden dünya yok olabilir diyorlar. Ama yani dünyada ne kadar var? 15 binin üzerinde atom bombası var, nükleer silah var. 9 Do ülkenin içinde ama. Tam kabul edenlerle etmeyenler var. Yani bizde var deyip 13'e kadar sayısını çıkarabiliriz ülkelerin. Ve çok giderek bozulan durumda Hindistan'da, Pakistan'da, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri arasında, Kuzey Kore'de. Yükselen tehlikeye karşı böyle şey demişler. Sputnik News'te bir karşılaştırma yapmışlar. Donald Trump ile Hillary Clinton'ın bu konularla alakalı neler dediklerini. Yani çeşitli şeyler var. Güney Çin denizi sorunu, Çin, füze savunma sistemleri, TTYP e, ve aynı zamanda nükleer silahlarla alakalı neler söylemişler diye bir karşılaştırma yapmışlar. 29 Mart 2016 tarihli CNN röportajında Donald Trump belki de değişim zamanı gelmiştir diye konuşmuş ama hemen sevinmeyin. Pakistan'ım var, Çin'in var. Bugün çok sayıda ülkede nükleer silah da var, nükleer silah var demiş. Kuzey Kore'nin elinde nükleer silah varken Japonya'nın da nükleer silah sahip olması daha iyi olmaz mı diye sormuş. İyi sormuş. E, Hillary Clinton'da Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'daki askeri üslerini kapatmasını ve Tokyo'yu nükleer silah edinmek için cesaretlendirmesini önermesi ve Çin ile Japonya arasındaki muhtemel bir savaşı kınaması önemsiz bir şey değil alıntılıyorum demiş. Eğer savaşmaya karar verirlerse. Demek ki öyle bir karar almışlardır. Başarılar keyfinize bakın çocuklar demiş Trump. Bunu alıntılıyor. Trump'ın nükleer savaştan söz ettiğinin farkında olup olmadığını merak ediyorum diye de konuşmuş. Trump'ın stratejisi de ilginç bir şekilde geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerini çekip çektikleri yerdeki ülkelerle sıcak temaslı sıcak ilişkileri bulunduğu ülkeleri nükleer silah temininden bahsediyormuş. Müthiş bir adam can. Zaten e, George Monbiot e, son derece hoş bir yazı yazmıştı The Guardian'da. ...Donald Trump öyle bizim dışımızda biri, bir yabancımız değil. Siyasi kültürümüze kocaman bir boy aynası tutuyor diyor. Yani nesi en kötüsü nedir diye soruyor. Yalanları mı? Irkçı bütün söylemleri mi? Affedersiniz, zenci filan mesela. <gülüyor> Ondan sonra kadın düşmanlığı mı? Karı mı, kız mı filan muhabbetleri ya da demokratik sonuçları kabul etmesini resmen itiraz etmesini bunların hepsi çok kötü ama en kötüsü bu değil diyor. En kötüsü Donald Trump o aynadaki adamımız olması diyor. Bütün kültürümüzü yansıtıyor diyor. Yani şeyi işleştirme zenginliği ku kudreti, kuvveti ve imaj, milli imajları böyle. Başka insanları da hatırlatıyor tabi her türlü ahlaksızlığın ee, aslında empatinin yerini alması. Ee, Diger Gamble'ın e, başka insanlara karşı e, altruizm duygularımızın Diger tamamen karşısında olanlar. Bunlar yeni, Trump tarafından çıkarıldı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sadece en vicdansız, ahlaksız, ilkesiz biri lazımdı. O da geldi ve A ağır hep konuşmuş. söyledi diyor. Yoksa plutokrasi belirliyor. Zenginler saltanatı belirliyor. Hikayede Trump'la başlamadı. Onunla da bitmeyecek seçimleri kaybetse de. Evet o sığ, yalancı, zorba, kaba saba ve son derece aşırı derecede tehlikeli bir adam. Ama bu zaten küresel ekonomiyi yöneten sınıfın 10 binde 1'in, onu ben ekledim, ve politikamıza hakim olan bu küçük kitlenin yani sistemin ta kendisi sadece bütün yalanlarından arındırılmış. Evet. Ya işin en kötü tarafı da işte öyle bir sistem var ki Türkiye'de getirilmek istenen sistem de aynı şekilde bu. Trump'ın karşısına Hillary Clinton konuluyor. Yani bir diğer taraftan iki ucu farklı noktalara temas eden bir değnek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, Türkiye'de de arzulanamının bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyla alakalı haberler de çıkıyor. Sızdırdığı gizli belgelerle bilinen internet sitesi Wikileaks, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine günler kala demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya ekibinin mail yazışmalarını yayınlamayı sürdürüyormuş. Wikileaks seçimlerinin yapılacak Wikileaks seçimlerinin yapılacak 8 Kasım'a kadar buna devam edeceğini açıklamış. Türkiye ile alakalı neler var diye soracak olursanız BBC Türkçe derlemiş bunları da. E, Clinton'ın mailinin başındaki kaynakların Batı istihbaratı, Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı ve bölgedeki kaynaklar e, notu içeriğiyle düşürülmüş olan maillerden bahsediliyor. Metnin 6. maddesinde bölgedeki değişimlerden bahsedildikten sonra şu tespit yapılıyormuş efendim. Aynı zamanda Türkiye yeni daha ciddi bir İslami gerçekliğe doğru ilerlediğinden onların yani Türkiye'nin ulusal çıkarlarımızı korumayı sürdürebilmek için ciddi adımlar atmayı istediğimizin farkına varmaları önemli olacaktır demiş. Tehdit mi? Ee, Bu? Bilmiyorum. Bu Ama yani Chelsea Clinton biliyorsun kızları, Hillary'nin kızları şeyin Donald Trump'ın kızının en yakın arkadaşı kanka onlar mi? evet ikisi onlar aynı güzel e, kaynaktan işte. beslediğini çok eğleniyor Büğünle, üçüncü evliliğinin düğününe gitti neredeyse e, şahit olacaktı şey şahitlerden biri miydi bilmiyorum ama Hillary yani aralarından su sızmıyor. Bu arada da Bill Clinton imparatorluğundan bahsediyor. Vakıf olarak Tunus'tan bir yandan fa, pardon Fas'tan. Fas demişken oradan Fas kralından yardım planlar. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de gizli bir drone üssü kurmuş. Nerede? Tunus'ta. Yani Afrika'dan Niger Afrika'dan Nijer'den Cibuti'ye kadar uzanan müşlere bir yenisini de Tunus'ta eklemiş. Nobel Barış ödüllü Obama bir yandan şeyi veto ediyor. Nükleer silahları bir yandan da gizli üsler kuruyor Afrika'ya. Yaşasın. Afrika'da zaten herkes artık sadece ölüm tarlalarından bahsediliyor. Bu arada şeye geçelim şimdi. E, yani bu arada şey de söyleyeyim. Al Gore ve Justin Jackson gibi önemli e, Clinton'ın da yanında olan seçimlerde e, insanların Aynı zamanda Dakota Access protestocularına su uh, uh, koruyucularına destek olduğunu da belirtelim. Su hayattır. Diyeceğiz. Fakat bir, bir eksiklik yok mu birisi? Su hayattır. Nasıl bir eksiklik? Hillary Clinton'ın hala tek kelime etmediğini biliyor musun? Bu, bu konuyla alakalı mı? Evet. Ha ben de Dakota ile ilgili, ilgili tek kelime etmedi. <gülüyor> Neyse. Neden? Zehirli, gaz bulutu tüyleri. Neden böyle yapıyor? Çünkü çok para alıyor onlardan. Hmm. Seçimlerin sonrasında eder ya. Hop. inşallah. Bir de Nobel veriler üzerine. Oh. Orman Genel Müdürlüğü'nün 5,5 milyarlık alacağı ne olmuş? Sehven silinmiş. Evet. 186 milyona Sehven ne demek? Yanlışlıkla. Niye o zaman 186 iniyor Sehven? Madem Sehven indiriyorsunuz biraz daha indirin. Niye böyle 186? Sıfırlayın. Yani sıfırlayın. Ne olacak evet. ki madem Sehven... 5,5 milyar nasıl he, e, hata nasıl bir hatayla 186 milyona iniyor? 5,5 milyar. Randan basıyorsunuz böyle gözünüz kapalı bir şekilde klavyeye basıyorsunuz. Yap ondan sonra çıkıyor galiba. 5'e basarken birden 100, 186. Yani sıfırlar falan kalkıyor. Kalkıyor orada. evet öyle bir şey olmuş. Klavye takılmıştır. <gülüyor> <Bu arada. gülüyor> yani bir de şey var kabul etmemiş Sayıştay yalnız bunu yapılan düzeltmeye ilişkin sadece U. hata yapıldığı ifade edilmiş başka bir, bir de çalışmıyor diyorsun Sayıştay açıklamaya yer verilmemiştir sadece yanlışlık sehben yapıldığı ifadesi yerine kanıtlayıcı evrakın tarafımıza sunulması gerekir demiş en büyük şey nereden ormana zarar verenlerden alınacak tazminatlar gitmiş, gitmiş. <gülüyor> onları alamamışlar rant olmadan hayat olmaz Tekrar evet. hatırlatalım. Onu Özhan Seki söyledi, değil mi? Evet. Çevre Bakanı, çevreyi koruyor. Bu arada Demirtaş hakkında soruşturma başlatılmış önemli haber. Türkiye'nin en önemli hablinden bir tanesi bu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlatmış durumda. Diyarbakır Belediyesi önünde yaptığı konuşmalar çerçevesinde ne demişti? Ha, soruşturma açıldığını duyunca da ilk olarak Twitter'da neyse ya bir an korkmuştum başlarına bir şey mi geldi demiş Demirtaş. Bu saate kadar soruşturma açmamaları derin bir kaygıya gark etmişti bizleri demiş. Şunu söylemişti Selahattin Demirtaş. Bu hukuksuzluğun başladı yani Gültan Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasına ilişkin bu hukuksuzluğun başladığı ilk dakikadan bu yana sahiplenmenizden dolayı partimiz adına hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle iki günden bu yana Kürdistan'ın hiçbir şehrinde internet yok. Muhalif televizyonlara el konulmuş, gasp edilmiş durumda. Basın emekçisi arkadaşlar çekim yapıyorlar ama merkezleri sarayın korkusundan burada olup bitenleri yayınlayamayacak. Ama biz ev ev dolaşacağız... Gerekirse gece sabaha kadar dolaşacağız İnsanlarımızın ellerine sarılacağız Çünkü en etkili iletişim yolu gözdür Birbirimize bakacağız Medya kanalları kapatıldıysa Ağzımızı tutacak halleri yok ya demiş Ev ev çalışıp bu zorbalığı duyuracağız Sarayın savcılarına karşıyız Diyor Terör ile destek konusunda Topbaş'a Gökçek'e bakın demiş Ankara ve İstanbul Belediye başkanlarına Belediye başkanları iade edilene kadar direniş olacak demiş. Kendi kanunlarına önce sen uyacaksın diyor. Mafyanın bir hukuku vardır. Burada o hukukta yok diyor. Şiddeti sizler körüklediniz. Türkiye şu an bir işi devleti olarak görünüyor. Normalmiş gibi davranamayız ve 81 ilde sokağa çıkın diyor. Haksızlığa karşı durmak boynumuzun borcudur. Özgürlük gelecekse... Biz getireceğiz Buna da, bunu da direnerek yaparak yapacağız boyun eğerek değil teslim olarak değil demiş. Ünlü siyaset bilimci ve başbakan yardımcısı Norman Kurtulmuş konuşmuş aynı zamanda. HDP'nin sokağa çıkma çağrılarını değerlendirmiş ve HDP'ye öteden beri terör örgütünün gölgesinden çıkın tavsiyesinde bulunduklarını ifade ettikten sonra maalesef HDP'de çok sayıda siyasetçi belki bunu dikkate almıyor ama şimdi en büyük cevabı bizzat HDP seçmeni veriyor demiş. Cevap da şuymuş. Hem HDP'ye oy veren Kürt seçmeni vermiştir. Bu cevabı yüksek sesle Kürt kardeşlerimiz vermiştir. Hem de demiş bir ders çıkarsınlar. Niye bu insanlar çağrıları cevap vermiyor diye bir ders çıkarsınlar demiş. Ankara'nın ortasında, meclisin hemen yanı başında milli istihbarat teşkilatınızın sizin kontrolünüzde olan istihbarat teşkilatının engel olamadığı bir patlama yüzünden yüzden fazla insan ölmüş insanlar sokağa çıkmakta korkuyorlar değil gösteriye gitmek protesto gösterisi yapmaya sokağa çıkmaya korkuyor insanlar artık ardından HDP'nin çağrılarına cevap vermedikleri gerekçesiyle insanlara bakın artık sizin çağrınıza cevap vermiyor demekti biraz e, suçu başkasına atmak Ayrıca gibi oluyor cevap galiba cevap veriyorlar anladığım kadarıyla baya e, ciddi bir 81 ilde devam edeceği söyleniyor Burada şey Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde iki genel sekreter yardımcısı ve bir daire başkanı belediye binasına astıkları pankart nedeniyle gözaltına alınmışlar. Necati Pirinçioğlu ve Rojda Balkaş Ak yüzle Şiar Nezan şey yazıyor halkın iradesine saygı duyulsun, başkanlarımız serbest bırakılsın diye bir pankart asınca gözaltına alınmışlar. HDP'li Filiz Kerestöcuoğlu da İstanbul Milletvekili Diyarbakır cezaevindeki işkencelere rağmen barış diyen kışanağa susturamazsınız. O güzelin beyaz saçlarını boşuna ağartmadı demiş. Kadınlar da kabul etmiyor. Kadınlar söz veriyor ve diyor ki güçlenen, itiraz eden, boyun eğmeyen tüm kadınlara verilmiş bu gözdağını asla kabul etmiyoruz demiş. E, bir de Tarık Ziya II'nin T24'ten yılların e, aktivisti, siyasetçisi ve aslında siyasal bilincisi, hukukçusu da diye biz doktor Tarık Ziya II Hukuk ihlali yapıldı ve milli irade tahrip edildi diye bir e, özlü yazı yazmış. Evet. Büyük bir ekseriyetle Diyarbakır halkının seçtiği belediye eş başkanları Gül kışanak ve Fırat Anlı'nın tutuklanması bir hukuk ihlalidir belediyenin imkanlarını hukuk dışı yollarla kullanarak suç işledikleri ithamı bir iftiradır. Şiddetle reddediyor ve kınıyorum diyor. HDP'nin Diyarbakır'daki seçim başarıları AKP'yi çıldırtmış zivaneden ya da zivanadan çıkarmıştır. Diyarbakır Belediyesi seçimin ertesi gününden başlayarak sürekli müfettişlerin denetimi altındadır. Teftiş heyetinin biri geliyor, biri gidiyordu. Üç yıla yakın bir zamandan beri yapılan teftişlerde Belediyede bir tek kanunsuz olay görülmedi. Görülebilmiş olsaydı çoktan defterleri dürülmüş olurdu. OHAL koşullarında mesnetsiz ithamlar ileri sürülerek tutuklamalar yapıldığı biliniyor. Diyarbakır Belediye Eş Başkanlarına yapılan hukuksuzluk da OHAL'in keyfi bir uygulamasıdır. Her şeyden önce onları seçen Diyarbakır halkına yapılmış bir hakarettir. Bölgenin en büyük ilinde belediye eş başkanlarının görevden alınarak tutuklanmasının amacı açıktır. AKP iktidarı bu eylemiyle bölgenin tüm Kürt belediye başkanlarını görevden alarak tutuklatacağını ihtar ediyor. Bundan böyle bölgenin tek partisinin AKP olacağını ve Kürtlere siyaset yapmanın yasak olduğunu söylemek istiyor. Kurmayı düşündükleri totaliter tek parti, tek lider rejimini önce Kürt bölgesinde ilan ediyorlar ama bu ülkede çağ dışı totaliter bir rejim kurmaya muvaffak olamayacaklar hiç heves etmesinler diyor ve son cümlede şöyle Türkiye'de demokratlar da vardır ne Türk ne de Kürt demokratları bu baştan kara keyfi gidişe izin vermeyecek önümüzdeki seçimlerde AKP'ye mutlaka ama mutlaka en büyük hezimeti yaşatacaklardır unutulmasın bu ihtarda bizden demiş Tarık Ziya Bey Nurcan Baysal da bu internet kesintisini anlatıyor hiçbir şekilde ulaşamıyor haberleşilemiyor telefonlar evet. kapalı filan ee, ve sonuçta da şey diyor bir saatlik bir şey vardı sosyal medyada Adıyaman'da da internet yok i̇nternet, Adıyaman'la internet varmış diye koşuyorlar oraya filan böyle tuhaflıklar var fakat yokmuş Arkadaşıma ulaşmaya onu yoldan döndürmeye çalışıyorum ama nafile ulaşamıyorum demiş. Bir saati nasıl değerlendirsem sosyal medyaya takılmadan işleri halletmeliyim. Faturaları ödedim. Çocukların işlerini hallettim. Hastaneden yarın için anneme randevuyu aldım. Biletimi kestirdim. Of 20 dakikam kaldı daha hızlı olmalıyım. Sıra e-maillerde insanlara şu an internet olmadığını onlara sonra döneceğim yazdım. Galiba numan kurtulmuşun da interneti yok ki böyle bilgilerden habersiz kendisi. Habersiz evet. İtalya'dan bir parlamenter arkadaşıma durumu anlatmak kolay olmadı pek diyor. Birkaç kez nasıl yani? e mailleri aramızda döndü durdu artık cevap veremeyince beni anlamıştır sanırım ve şöyle bitiyor onun yazısı da. Nurcan Baysal'ın T24'te Şimdi eve dönüyorum. Acaba elektriği suyu da keserler mi? Elektrik ve suyu da kesecekseniz en azından haber verin. Dün banyolarını yapmadılar da hiç değilse kirli kalmasın çocuklar. Ben yine de çamaşırları yıkayıp suları depolayayım demiş. Seyyare Sezin Öne Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba. Merhaba. Ee, gene yoğun bir Türkiye gündemiyle <gülüyor> baş başardık bu hafta. <gülüyor> Peki niye gülüyorsun? Biliyorum yani artık pişinirim bozulduğu için herhalde yani artık daha ne olacak, daha ne heyecanlar yaşayacağız Türkiye olarak diye merak ettiğim için herhalde biraz da. Ee, biraz da e, bari hiç olmazsa size buradan böyle e, komik bir haberle birazcık e, Türkiye ile ilgili bir haberi selim. E, Macaristan'dayım ben şu an, Mutopeş'te deyim malum. Oradan bir haberle başlayayım. Hı hı. E, MHP işte şimdi e, malum işte tam e, başkanlık sistemine destek mi oluyor? Ne oluyor artık AKP'nin bir parçası haline mi dönüştü diyebiliyorsunuz? Bu konuda bir tereddüt mü var? <gülüyor> ben gene kibar olayım diye söyledim. <gülüyor> evet. Tam bir eklemlenme halindeyken e, burada e, da işte Yobik malum aşırı sağ parti var. O da kimi zaman işte destek oluyor, kimi zaman işte oluyor gibi. E, Mevbeten daha fazla köstek olduğumu söyleyebilirim tabii arada. Mesela örneğin işte şimdi Macaristan'da bir tane şey programı var. E, hem göçmenlere bir çok karşı malum <gülüyor> hükümet, hem de aynı zamanda ve yani işte özellikle şehirlerimiz dijilerine. Ama aynı zamanda işte hükümetin e, Bonolarını satın alarak, devlet bonolarını satın alarak e, daimi oturma izni verdiği bir tane de program var. E, dolayısıyla ya, ilgilenenler bu arada programdan sonra benim bağlantı kurabilir diyeceğim. Şaka yapıyorum. Şeriden, Macaristan devlet bonosu. Herkes monosu. o kadar çok e, bu aralar Türkiye'nin dışına gitme şeyleriyle ilgileniyor ki. Bu bir tür işte Macaristan'ın da legal bir e, adeta şey olan. Ee, nasıl diyeyim tuzak olan bu programıyla ilgilenen de çok insan varmış. Öyle duyuyorum. Ee, işte belli bir miktar hükümet bonus, şey e, devlet bonosu alıyorsunuz. İşte onun o zaten sizle oluyor yani. Ama üstüne bir de para veriyorsunuz yüksektir. Miktarda. Ee, bir işlem parası. Asıl hikayede o zaten. Ve onunla da böylece şey olmuş oluyor. Ee, o daimi yatırım izninizi almış oluyorsunuz. Neyse işte yok iki karşı çıkıyor vesaire falan filan işte diyor ki tam macar olalım hepsi birlikte. Evet. <gülüyor> Ve bu arada yok bir de işte karizmatik lideri var. İşte bu tarz hareketlerinde hiç eksik olamadığı için bu illa bir karizmatik lider olması gerektiği için kendisi Gabor Vona genç bir adam. Ee, ve böyle işte çok da böyle sporcu falan filan böyle işte hep böyle şey e, bodybuilding falan yapıyor. Kastlarını sergilemeyi evet, de çok yani. seviyor. Ee, ve o işte şey e, Facebook sayfasına bir ara şey koymuş. Bu bozkod işareti, yani işaretini yaparken bir resmini koymuş. Fakat bu Macaristan'da e, baya bir olay oldu. Neden? Neden? Çünkü böyle bir e, şimdi tamamen Macar basınından aktarıyorum. Bir terör örgütünün işte e, şey e, terör örgütü olarak bahsedilen ülkücüler ondan sonra onların işaretini yapan bir parti e, lideri var burada. Bu işte e, Papa 2. Jean Paul'e de sihikas düzenleyen terör örgütü bu. Dolayısıyla işte şey ee, yani bu ıı, tarz bir şeyle silahlı ve şiddetle işte şey son derece korkunç bir örgütle bağlantısı var bunun diye. Bu arada onun kendisinin de ıı, yani Yobik'in eee ıı, Nazilere sempatizan artık olduğu söylenebilecek açıklamaları şunları bunları son derece ıı, Yahudi karşıtı, eee ıı, Çingene karşıt söylemleri olduğunu da hatırlatalım. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir cümle oldular Macaristan'da terör örgütü olaraktan. Evet, i̇şaret, evet, işaret yani. nedir? İşaret o klasik şey var ya, Boskoç şey. Hmm, ondan bahsediyoruz. Evet. Hmm. Evet çok. Dolayısıyla, ilginç. evet ya. Türkler her yerde yani. Haydi de milletçilerin tabi arasındaki şeyler itilaflar öyle söyleyeyim. Bu arada tabi bu yaz burada işte hep kurultay denilen bir şey düzenleniyor. Ortasya, Turan halklarının oluşması. <gülüyor> evet, daha önce takip etmiştir yıllar önce senin, senin sayende. Evet, benim sayende ve bu yıl da işte yalnız farklı bir şey vardı onun. On soru ve işte Sinan o andan tutun işte MHP'den lere tutun. Ondan sonra işte e, Türkiye'den de işte Türk bayraklarının fan açıldı. Yoğun katılımla e, bir kurultay gerçekleşti. Ya ok, yani ok resmi konforluk. O ok katma müsabakaları yok muydu? Erdoğan'ın başında. Ay hak diye. Ay hak. Vallahi yani şeyde o ok katman müsabakaları tabii hep oluyor burada çünkü e, şey zaten. Çeşitli yerler de var Macaristan'da. Macaristan'ın e, böyle çiftlikleri vesaire diyelim. Eski Orta Asya geleneklerini, Turan geleneklerini yansıtan. Ve işte hep onu söylüyorum. Yalnız burada bir işte şey var, milliyetçiler arasındaki ilk laf meselesi. E, şey, e, tabii kim patron olacak böyle bir Turan birliğinde? Macarlara göre Macarlar olacak. Yani milliyetçi Macarlara göre. E, tabii tarafta bunun farkında değil yani. Ve işte kurultayda her şey güzel de sonrasında bilemeyeceğim Bir tabii çok büyük bir din sorunu var Din mi? Din Hı. E, Din sorunu muhakkak var Din sorunun iyi anlaşıyor Herkes birbirini anlasa zaten dediğim gibi Yani böyle konular ortaya çıkacağı için Siz aslında küçük kuzersiniz Biz sizi yöneteceğiz iktidar bizde falan ben Konuları konuşulmadığı için Gene o kurultay falan toplanabiliyor. Din sorunu nasıl yani. ortaya çıkıyor? Efendim? Bahsettiğiniz sorun nasıl ortaya çıkıyor peki? Bir sorunu işte şey de ortaya çıkıyor. Yani mesela e, yani bu Jean Paul falan, Papa 2. Jean Paul'ün mesela işte e, burada işte ülkücülerin e, bu şekilde yer alması aslında falan. Papa 2. Jean Paul'a suikast mesela özellikle örnek gösteriyor. Ama onun dışında tabii e, aslında e, meraklısına bayağı bir zamanında Macaristan'ın e, transit nokta olduğu bu komünist dönemde falan dahi bir takım burada e, ülkücülerin adam kaçakçılığıydı vesaireydi. Bir takım kaçakçılık işlerinde yer aldıklarına dair iddialarda yer al, e, buldu kendini burada basında. Hatta işte e, İsmail Osman'ın burada o zamanların e, eskilerin meşhur ülkücülerinden burada Giler Oteli vardır. Orada bir odasının ufalandı yani. Tamam. Hatta bin, e, bunu bir de Macar tarihinde 1956 devrimine bağladılar. E, 1956 devriminden işte sonra e, Sovyetlerin başa getirdiği e, Yanoş Kadar'ın e, işbirliği yaptığı ülkücülerle ta o zamanlara dayandığı bu işlerin bir yandan hmm. anti komünist bir yandan da bu işlerin içinde gibi enteresan iddialar yarattı dediğim gibi kendine. Evet İmre yerine... İmre yerine getirmişlerdi değil mi? İşte evet. evet aynen öyle. Ee, geçen haftada işte e, bir, bir, biraz bahsettik bu şeyden 1956 travmasından vesaire sanırım. En azından ben yazdım P24'te. Ee, orada işte 1956'nın bulduğu kutlamaları vardı. O, o, başarısız devrim diyelim. E, veyahut da çok kısa bir başarısı olabilen devrim. Evet. E, güler yüzlü sosyalizm için gerçekleştirilen. Fakat bugün o kadar şekilde girmiş durumda ki işte buradaki kutlamalarında vesaire müthiş travmalar yaşandı ve işte insanlar saç saça baş başa parlamentonun önünde bir zamanlar bir, birkaç önceki neslin demokrasi için bir anlamda haklar, özgürlükler için mücadele verdiği parlamentonun önünde onların torunları birbirine girişti yani hakikaten. Ayıp. Alipsi şey çok acı bir şey tabi işte. toplam şey. toplumları ne hallere sokuyor yani. Evet. İşte, Türkiye'de bundan çok farklı değil tabii Yani işte bir popülist lider sürekli işte negatif şeyleri e, yayınlayınca <gülüyor> propaganda olarak bir anlamda hep negatif. İşte toplumun bir kesimi kötüdür. Onlar işte şöyledir, bunlar böyledir. E, bu tarz bir algı yayıldıkça toplumda e, hakikaten o zehirli dille diyelim e, birbirinden nefret eder hale geliyor ve işte çatışıyor birbiriyle. Burada yani çok bulamak şeyler bunlar. Gerçekten o 1956 e, devrimine baktığınızda insanlar e, çok ağır şeyler yaşamışlar. Buna artık hani bir simger çekip e, hem de geçmişi de hatırlayarak bir ortak zeminde işte sağ sol çatışması yaşamadan insanların yani bu kadar derin yaşamadan bir arada mutlu olması beklenebilir bir Avrupa Birliği üyesi de olan Macaristan'da ama işte olmuyor. Yani Türkiye'de de yıllar yıllar işte travmalar, dertler, sıkıntılar kendi hissettirecek maalesef. evet. Ee, onlarca yıl sonra da bugün yaşananların izleri olacak ama umarım işte bu kadar ağır olmaz çünkü işte şey bugünlerde Diyarbakır'da olan senlere bakınca o fotoğraflar ki çok etkileyiciydi. Biraz da ondan evet biraz ondan bahsedelim evet ne, ne nasıl yorumluyorsun? Çok tabii ya yani şimdi o kadar asıl bir travmalar bu askeri operasyonlar sırasında yaşandı yani şehirlerin e, belli yer işte Diyarbakır'ın susuzluğu, bazı işte Şurnaklan, e, Cidri gibi yerleri falan bakınca epey bir e, kısımları yok oldu. Çok ağır savaş gördü bu şehirler. Yani içinde savaşlar. E, ama askeri operasyonlar. Sonra işte benim hep aklımda şu vardı. Bunu yunyuyorum çok sık. sık. E, oradaki o operasyonlar sürerken işte mesela yıkılırken vesaire bir gün bu tarz işte bir askeri operasyonun Ankara'da olmayacağını gelip de bir gün Ankara'ya bombalar yağmayacağını ve da işte böyle bir tanklar maklar vesaire etrafta yürümeyeceğini ben garanti edemem maalesef de işte aynen oldu aynen işte başımıza geldi 15 Temmuz'da şimdi mesela orada internet koskoca bir bölgenin interneti kesiliyor yani evet. sadece Diyarbakır'dan da bahsetmiyoruz, şehir merkezinden de bahsetmiyoruz. Hani o mazuru görülebileceğinden söylemiyorum ama tutup mesela Karadeniz bölgesinin internetinin kesildiğini düşünün. İç Anadolu, Akdeniz, Marmara. Yani onlardan farkı yok. En az o kadar parçası Türkiye'nin Güneydoğu'da ve koskoca işte bölge birdenbire bu devirde interneti sıkılıyor. Ama bu ne demek? Bankalar çalışmıyor işte, doktorlar, hastaneler, bütün günlük hayattaki aslında temel aktivitelerimiz hepsi felç oluyor. Evet, yani mesela bunu bu konuyu biraz biraz önce de vermeye çalıştığımız Nurcan Baysal'ın orada bizzat bir evet, evet. vatandaş olarak yazdığı yazı çok acayip. Yani evet. akşam 22'den sonra internetin gelmesiyle yaşadığım haber alma sarhoşluğu pek uzun sürmedi. Tekrar kesilince gece evisinden sonra internetle o muhteşem 3 saati neden daha verimli kullanmadım diye ahlar vahlar çektim diyor. Sosyal medyaya takılıp haberlere bakmak yerine niye faturaları ödemedim? Banka talimatlarını vermedim. Çocuğun TEOK çalışma sorularını internetten indirmedim. Uçak biletlerini ayarlamadım. Acil maillere niye cevap vermedim diye sinirden gece dönüp dönüp durdum diyor. Tabii yani işte bu aslında komik bir şekilde dile getirilen bu gerçekler. Hani zamanlarda böyle su kesintileri, elektrik kesintileri olurdu uzun uzun. Onları tam andıran bir şekilde. Gerçi Diyarbakır bu hiç uzak kalmadı elektrik kesintilerinden. Küt, küt küt elektrikler gidip gidip gelirdi kötü altyapı dolayı. Işte. Yakın zamanda da hiç dolayısıyla yatırım matırım derken bu tarafı da öyle şey. <gülüyor> Orayı bölge saymama ya yani onlar internetsiz de yapar yani keseriz böyle falan filan aynı zamanda la kayıtlığı ve bir yandan da adam saymama hali var burada insan saymama şimdi de ben şunu söylüyorum yarın bir gün bütün Türkiye'de internetin kesilmeyeceğini kimse garanti edemez. Ya bugün mesela o hal ile ilgili pek çok sıkıntı ve sorunu yaşıyorsak o bütün yasalarda mesela o halin neredeyse süresiz vaziyette uzatılabilme hali. Üst üste, üst üste bütün bu şeyden geliyor. Kürt sorunu korkusundan geliyor. Anayasada hep o korkuyla bir takım aşırı şeyler bir anlamda önlem demek istemiyorum çünkü yanlış olacak. Yani kısıtlamalar getirdim. Onlar bizim aslında hep beraber şu an başımızı yakıyor. Hak özgürlükler bakımından. Bütün ülkenin yani en milliyetçisi, en işte Kürt sonunda Şahin'i de. Bunun şimdi ceremesini çekiyor aslında. Ve çekmeye de devam edecek. Çünkü işte maalesef bir türlü işte şey, kendi sorunlarımızla barışamıyoruz. Peki kışanak, kışanakla anlının tutuklanmaları, gözaltına alınmaları veya beş gün avukatsız bırakılmaları vesaire ve 81 ilde de işte Mücadele, direnme kararı alınması gibi şeyler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bakıp duruyoruz ama bir ses göremedik. Sen bu da peşte görebildin mi? Vallahi yani işte bugün Diyarbakır'da bir basın açıklaması var. Sanırım Murat Karayalçın orada. Bu arada ondan sonra Sezgin Tari Kuzu orada fakat ya yani bu nereye gider? Ben kalıçlar yani, kastediyorum daha. Evet çok. evet burada tabii ki evet aynen öyle senin sahip dün bir açıklamasında biraz değindi ama tabii ki bütün partilerin MHP de dahil aslında <gülüyor> burada terör örgütü ilan edilen MHP de dahil ya yani yarın bugün onların da belediyesine olur yani bu hiçbir şeyi yok yarın bugün Diyarbakır kayyum atanırsa ki iş oraya gidiyor. Yani bugün İzmir Belediyesi'ne kayyum atanmayacağını, daha büyükşehir belediyesine hiçbir garanti yok. Ya bu bir kere yapıldı mı herkese yapılabilir. Kaldı ki AKP'lilerin de aslında isyan etmesi lazım bu duruma. Çünkü onların da aynı şekilde seçilmiş olan belediyeler eğer bir şekilde yönetimin, iktidarın hoşuna gitmezlerse kendi partilerini onlar oraya da kayyum atanır. Yani bundan dolayı bir insanlar artık kendi özgürlük alanlarının aslında hepsinin yani ayrımsız bir şekilde tehdit altında olduğunu anlamalılar ama işte ne oluyor terörist onlar terörist onlar. bilmem böyle şey hain zaten vesaire falan ama ya e, çok büyük oranlarla seçilmiş bir partiden belediye başkanlığından bahsediyoruz ya yani bunu e, aha, hop canın istediği kayyum atıyorum gibi bir şey olamaz iki e, yani aynı gün Gülten kışanı ben de izliyordum Özlük e, buradan e, düşünün kilometrelerce öteden e, darbe komisyonunda ifade verdi konuştu anlattı vesaire ve oldukça da şeydi sertti yani burada yani en az alakası olan e, cemaate benim yani ben onların yüzüne karşı her türlü şeyi söyledim bir arada koordineli bir şekilde adet açtı. Bu zaman gazetesi yayıncı, eski Ekrem Dumanlı ile bunu bir ara ziyaret etmiş Ekrem Dumanlı e, Diyarbakır'da e, bir heyetle gelmek istemiş belediyeye. O konu edildi. Niye ziyaret ettik? İşte i̇ş mi yapıyorsunuz falan diyor. bunu soranlar da komisyon başkanlığı falan diyor. zaten kendileri metyeler düzel cemaate yıllarca insanlar tabii o oh, oh, oh. Onu bir kenara hadi çekelim. Git ee, akşam bunu bu konuda e, baya büyüklendiler. O da şey söyledi ben oraya geldi çünkü ziyaret etmek için yani kapıdan mı kovayım? Ama işte bir çay içti gitti öyle ağır sözler söyledim ki zaten yani kalabilecek veya benimle bir şey konuşabilecek durumu yoktu gibi. Evet yani biraz böyle. Bundan dolayı yani bu tabii şimdi Türkiye'nin için e, karanlık bir dönem. Çünkü e, bir kayyum doğru giden yolun açılması işte en azından yani işte Ankara'da ifade veren darbe komisyonunda e, Gülten Kışan Akımı ki 12 Eylül'de de çok işkenceler görmüş. Çok daha neredeyse çocukluktan yeni çıkmışken büyük işkencelere maruz kalmış bir kadından bahsediyoruz. Fırat andığım meşhur tabii işte şey bir zamanlar e, şu sözleri sarf etti. Biz diyalog kurulabilecek son kuşağız. E kendisi zaten yani bu KCK operasyonlarında yıllarca hapis yattı. E gençliğinde ondan önce hapis yaptı. Bunlar, e, bu kişiler e, öyle sürekli savaştan bahseden insanlar değiller. Yani burada e, sürekli terörist terörist diye üstüne gitmenin çok bir anlamını ben milletçi veya çok şair kanat açısından da göremiyoruz. Yarın bütün karşılarında gerçekten Fırat anlamın bahsettiği gibi konuşacak diyalog kuracak falan bir kesin bulamayacaklar. Hal e, yok da zaten öyle bir kes. Ben mesela artık e, diyalog kurmakta çoğu kişiyle güç çekiyorum kötü söylüyorsun. Öyle söyleyeyim. Yani o kadar insanlar herkesinden, her kesimden, her bakış açısından bir zamanla oturup konuşabildiğiniz insanlarla artık çok zorlanıyorsunuz. O kadar şahinleşti ki herkes kendi çizgisinde. Orta bir yolu bulmak zaten imkansızlaşıyor. Yani ben Kolombiya'ya işte çok bakmaya çalışıyorum. E, birikim için yazdım ve yazmaya da devam edeceğim. E, ve oraya baktığımda... E, o, Kolombiya hep bu yollardan geçmiş zaten. Yani çok önce 80'lerinde vesaire de onun üstüne yüz binlerce insanın mağduriyeti sonrası, on binlerce insanın ölümü sonrası. E bugünkü noktaya gelinmiş. Ama şu var yani Kolombiya'da hiçbir zaman terör örgütüsün ben seninle konuşmam, suratına bakmam gibi bir şey yok. Yani 1900'ü işte mesela işte 80'lerin başındaki... Ve ilk barış dönemlerine bakıyorum. Biraz Türkiye'deki bu demokratik açılım dönemine benzetiyorum. O zaman Betancur var şey, devlet başkanı. Ya O da yani çok daha Türkiye'dekinden nasıl söyleyeyim dirayetli bir şekilde başlıyor ve niyetli şekilde başlıyor barış sürecine. Türkiye'deki o anlamda kabul edilemeyecek bir siyasi irade var. Karşılaştırılamayacak Kolombiya'da 1980'lerde dahi ki bu barış sürecinin işte yani çok daha teşkilatlı devam ediyor vesaire ama e, yani işte görüşülmez falan işte onlar terörist hain hepsini öldürelim falan gibi bir söylem olmamış kaldı ki mesela orada çok büyük bir e, başka bir e, örgütün silahlı örgütün e, olayı var bir terör eylemi e, 1987'de yanılmıyorsam bu işte M19 e, Marksist bir e, örgüt, Pakistan farklı yani şimdiki görüşülen e, yerlerden örgütten ve orada e, yani şeyin e, Kolombiya'nın şimdiye kadarki en büyük şiddet eylemlerinden bir tanesi gerçekleştiyor. Ama mahkemesi yargıçları işte hepsi e, işte adalet sarayı basılarak divanı basılarak e, rehin alınıyor ve e, ondan sonra ertesi günde çok kanlı bir baskın düzenliyor. Devlet yani Kolombiya devleti emniyet güçleri bir baskın düzenliyorlar ve e, yarısı ölüyor e, hakimlerin evet, hatırladım. baskında Şimdi ve sen söylediğin <gülüyor> Evet ya yani korkunç bir olay yani işte ya yani ilk etapinde gibi en kanlı olaylardan. Fakat yani bu olaydan sadece, 1985'teymiş bu arada, pardon özür dilerim. Ondan sonra bu olaydan sonra ama yani hemen iki yıl sonra bu M19'la müzakereler başlıyor. Ve 1989'da M19 tamamen bir siyasi partiye dönüşüyor. Yani şimdi orada bir dahi yani böyle bir şeyi yapan, baskını yapan örgütle dahi ee, Kolombiya devleti diyalog kurmakta bir sakınca görmüyor ve ondan sonra da zaten silahsızlanma söz konusu oluyor. Dediğim gibi M19 parti oluyor. İlk önce büyük bir, bir şey gösteriyor sonra da siyaset sahnesinden tamamen yok oluyor. Bugün M19 diye bir örgüt yok. Peki ama şey ne olacak şimdi bu Barış şeyi Kolombiya'dan söz etmişken referandumda çok az bir Şimdi ne şey oluyor? Tekrar orada kalmayayım. müzakereler, yani işte müzakereler de tam diyemeyiz aslında ama barış, yani zaten barış anlaşması var ortada çünkü Şimdi tekrar görüşmeler başladı. Bir barış komisyonu kuruluyor. Onların da bizim akil adamlar gibi işte o zamanlar 1980'lerin başında da bir komisyon vardı vesaire. Sonradan işte çeşitli kereler bu tarz komisyonlar oluşturuldu. Şimdi işte bu benim hep bahsettiğim Allara Uribe de içinde olduğu vesaire saire işte komisyon oluşacak gibi. yani daha geniş tabanlı Bu sefer hayır diyenlerin de işin içine katıldığı bir şey olacak konsensus arayışı söz konusu olacak ne olabilir işte daha önce de biraz bahsetmişim bir takım değişiklikler yapılabilir birazcık daha hayırcıların şekli daha dikkate alınıyor. Ama bu yandan da Farç'ta da işte tamamen yani anlaşma oradadır, vakidir ve uyulacaklı uygulamayı bitirecektir e, tavrında. Dolayısıyla e, yani en azından şu var yani evet orada da bir hala kırılgan durum var. Ama e, asla yani böyle işte savaşalım birbirimizi öldürelim hadi tamam biz eylemlerimize geri dönüyoruz Farç tarafından. Veyahut da şey tarafından da belir tarafından da hadi o zaman Sri Lanka çözümü Çeçenistan gibi biz hepinizi dümdüz edeceğiz. Vesaire gibi tavırlar yok. Hı hı. E, kimse savaştan bahsetmiyor. Uribe dahil yani bu eski devlet başkanı. Aynı zamanda Hayro Emisi'nde sebep olan e, başlayacak kişilik dahil kimse savaş lafını ağzına almıyor. Tam tersi demiyoruz. Çatışma artık geride kaldı. Geride kalmalı diyorlar. Yani bu Herhalde Kolombiya'nın bu tecrübesinden biraz e, Türkiye'nin de herhalde teyiz alması lazım ama işte Dertlerimiz başka. Çok yani ufak yarın bir... bir gün... Buyurun buyur, dinliyorum. Efendim? Yarın bir gün demiştiniz. Kestim yarın sözünü. Yarın bir gün yani muhakkak tekrar bir işte şey barış konusu gündemde oluyor olacak. Süre bölgesel gerçekler bakımından Suriye'nin herhangi bir şekilde bir çözüme kavuşması mümkün değil. Türkiye'nin barış sürecine girişmeden kendi içinde. Ee, ve sonuçta uluslararası baskıyla vesaireyle Türkiye bu yola girmek zorunda kalacak. Ama ne kadar zaman geçecek? Ne kadar daha insan hayatını kaybedecek? Ee, geçen barış sürecinde Türkiye'nin hatalar yok muydu? Çok büyük hatalar vardı. Ben de bunları da eleştirdim. Hep de yazdım. Ayrıca onun için e, ortada yani e, silahlı ta ta tarafa baktığımız parçun mesela vesaire... Bugün çok daha farklı pozisyonda olduğunu Türkiye'de e, ki hallerden görüyoruz. Yani çok daha yapıcı bir şekilde silahsızlanmaya kendini çok daha fazla e, hazır bir şekilde olduğunu ortaya koyan vaziyette e, ve hiçbir şekilde provokasyon bir saldırı şu bu ya girişmeden e, bir çizgi yürütüyor falan. Evet ilginç onu takip etmeye devam devam edeceğiz. Ee, bir de süre biterken evet. e, şeyi evet. de. E, İzlanda'da yarın seçimler var ve evet, Korsan Partisi birinci işte, parti çıkabilir. İstanbul'da. Ondan da bir dakikayla bahseder misin? Tabii ki. İzlanda işte işte şey daha önceden bu Panama Papers'ın gerçekten Panama belgelerinin gerçekten etkilediği siyasetli bir ülke olmuştu. Orada işte bu vergi kaçakçılığı ortaya çıkınca Başbakan istifa etti. Evet, istifa etmişti. Ondan dolayı da işte seçimler var. Ee, ve ilk defa yani son zaten dönemde büyük bir çıkışı var şeyin e, Korsan Parti'nin so, so, son dönemde diyorum yani giderek profilini hissettiriyor yani çeşitli kerelerde hissettiriyor Korsan Parti ama %40'lara ulaştı bir dönem oyu yani kamuoyu yoklamalarına göre öyle söyleyeyim yüzde %20'lerde seyrediyor ama %20, yani birazcık şeylelamayla sürpriz bir şekilde bir korsan iktidar söz konusu olabilir İzlanda'da yarın seçimler bu arada Dolayısıyla yarın geziniz İzlanda'da olsun Evet merakla takip edelim. Pazartesi bakalım nasıl bir açık hasta yapacağız. Peki. Vallahi evet yani internet özgürlükleri bakımından işte çeşitli hak özgürlüklerdeki e, hakikaten e, şu günün özellikle dünyasında böyle insanı böyle bir zıplatan yerinden fikirleriyle Korsan Parti e, ilginç bir dalga getirebilir İzlanda'dan soğuktan gelen. Dalga olarak Avrupa'yı vesaire de etkileyen. Ama önce bir şey olması lazım. İnternet olması lazım değil mi? Yani önce bir internet olması lazım. Gerçi internet, internet falan gibi benim aklımın hiç ermediği şeyler de var imiş ama yani onlara hiç girmiyorum. İnternet olsun gerisi kolay. <gülüyor> Peki. Evet. Çok teşekkür ederim. Tamam, görüşmek, görüşmek üzere. Seyyare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 Cem Çetinle Spor Günaydın Cem Günaydın Ömer Bey Günaydın Cem Bey merhaba Günaydın Sevgili Cem merhaba Evet şimdi öncelikle herhalde Eczacıbaşı Vitra'nın dünya şampiyonu olmasıyla Başlamak uygun olabilir gündem Oldukça Türkiye'nin genellikle Çok sahip olduğu Uluslararası başarılardan biri Bu Yani çok sık Rastlanan bir şey değil Son dönemde e, bayan takımlarımız voleybolda, e, evet. e, Uluslararası adına da çok başarılı oluyorlar. Evet. İşte, Altıma şampiyon olsun, işte bu dünya kupası olsun, e, yapamıyorsam üst üste de ikinci şampiyonluk. Tabii e, e, spor yakından takip etmeyenler bu tür haberleri, e, bu tür haberleri duydu zaman yani, ne oluyor, ne bitiyor, yani, bu başarıların sırrı nedir diye belki kendi de sormada demiyorlardır. Tabii şurası bir çek yani çok e, ciddi para açıyoruz. Yani harcanan paralar e, çok çok yüksek. Yani Avrupa takımları üç veriyorsa biz e, yedi veriyoruz, sekiz veriyoruz ve e, voleyboldaki yıldızları basketbol içinde geçerli. Türkiye'ye getiriyoruz. Ha, öyle mi? Böyle büyük e, tabii, bir şey para e, tabii, follow, tabii, follow çok... the money diyorsun yani. yani. Aynen öyle, aynen öyle. Başarısız ama para bizde. Evet ya yani biz aslında ben söylüyorum biz çok zengin bir ülkeyiz yani kimse evet. fark etmiyor ama e, işte dünyanın en pahalı petrolünü kullanıyoruz. İstanbul trafiği ortada. E, her geçen gün trafik daha çözümsüz bir hale dönüşüyor. Benzin fiyatları daha da artıyor ama trafik araba fiyatları artıyor. Belkiler yükseliyor falan ama. Bisikletler ucuz, arabalar pahalı. Ucuz ha, niye şey yapalım ki? Kimse de ucuz. Biz zenginiz ya. Ucuza niye tene sür edip? Aynen. Yani. <gülüyor> bir de Cem şeyi de bu arada konuyla hiç ilgisi yok ama onu söylemeden Aha. bir parantez açmadan edemeyeceğim. İstanbul'un eskiden çok büyük bir özelliği vardı. Deniz kıyısında bir şehirdi öyle diyorlar. Ben denizi hiç göremediğim için artık evden eve, şey, işten eve giderken kapandı kıyılar tamamen böyle panolarla. Ama deniz bizim her şey, şehir bizim filan gibi güzel panoları seyrediyorum giderken. Sabretmek ben lazım işte... şimdi o Mart'ı geldikten sonra her şeyi göreceksiniz Mart'ın kanatları altında böyle iniyor. Çok Neyse uyumlu. ben çok tepede oturduğum için denizi hala böyle bazı hala görebiliyorum. Çok şanslısın evet. evet. <gülüyor> Biraz uzak da olsa görüyorum. <gülüyor> Kuş bakışı. Kuş <gülüyor> bakışı. Martı bakışı. <gülüyor> <gülüyor> ee, tekrar şeyden önce konuştuk. Gerek vakıf bank olsun e, gerek eczacıbaşı Cibaşı olsun e, çok ciddi paralar harcıyoruz. Ee, çok önemli yıldızlar da e, Türkiye'de e, forma giyiyor. E, ama tabii e, kulüplere geri dönüşü nedir? İşte e, Türkiye'de Türkeli karşılaşmaları mesela 5 bin kişi, 10 bin kişi yönünde maçlar oynanıyor mu? E, gidin bakın, e, bu kadar pahalı kadrolar dünya şampiyon olmuş, Almanya şampiyon olmuş, tribünlerde hala e, çok az sayıda e, izleyici var. Televizyondan belki karşılaşmalar yayınlanıyor, yayınlanmıyor. Yayınlanıyorsa bile ne zaman yayınlanıyor, ne zaman maçlar oynanıyor. Yani bu tür bilgiler e, çok da e, kamuoyuyla paylaşılmıyor. E, bir başka başarı da mesela ben de dikkat çekeyim. Beşiktaş Handbol takımı, erkek takımı özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 2-3 sezondan beri oynuyor. Bu sefer de çok iyi bir sezon açılışı yaptılar ve playoff'ları bile kalabilirler yani. Bu da Türk handball acısından mesela çok önemli. Ama Beşiktaş e, tabi e, handball'da çok yüksek paralar telaffuz edilmiyor ama orada da Beşiktaş'ın başarısına mesela yabancıların katkısı çok önemli. E, tabi ki bunu geçen haftaki basketbolda da konuştuk. İşte bu hafta Euroleague'de e, Türk derbileri oynanıyor. İşte dün akşam e, Darüşşafak'a Doğuşla e, Anadolu Efes'in maçı vardı, Anadolu Efes kazandı sürpriz bir şekilde. Bu akşam da e, yürüyüşte Senegal Galatasaray, Atleti Pecci'de bir başka Türk dergisi var. Ama hmm. e, geçen haftaki programda da konuştuk. Yani basketbol daha medyatik, daha gözümüzün önünde. E, evet. Ama Türk oyuncu yok. E, bilmiyorum, dikkat ediyor musunuz? Evet, ben de onu soracaktım. Mesela Zacıbaşı Vidra, Dünya Şampiyonu e, haberinde Cumhuriyete bakıyorum şimdi. Mesela işte İtalyan Pomi Kazal Maggiore'yi 3-2 mağlup edip Dünya Şampiyonu'nun üst üste ikinci kez kazanan tek takım olarak tarihe geçmiş. Ama ödül töreninde mesela işte Vakıfbank oyuncularına da bronz madalyaları verilmiş filan. Ee, Edzacıbaşı Vitra'dan Tiana Boskovic en iyi pasör çaprazı. Ee, Vakıfbank'tan Juting. Edzacıbaşı Vitra'dan Tatiana Koşeleva. Vakıfbank'tan Milana Rasiç en iyi orta oyuncular, smaçörler filan diye gidiyor. Bir tane Türkiye'den bir isme rastlamak zor. yani Tatiana Koşeleva en skorer isim. Böyle gidiyor yani. Evet aynen öyle yani çok ciddi bir e, yabancılaşma yani ciddi bir yabancı akımı var çok ciddi paralarda e, ben hatırlıyorum bayan basketbol içinde geçerli bayan basketbol takımının kadrolarına bakın e, her takım yabancı neredeyse yani Türk oyuncu bulmak e, imkansız gibi bir şey i̇şte yönetmelikler gereği bir iki tane e, kadroya koyuyorlar e, hatırlıyorum bir haber okuyordum bir Polonyalı voleybolcu bir bayan sporcu işte 350 bin euro kazanıyormuş. Türkiye'den bir teklif gelmiş. Türkiye'ye gelmek de Türkiye'den Türkiye'ye gitmek istemiyordum ama... ...gitmek istemediğim için de yani... ...onların ödeyemeyeceğini düşündüğüm bir nakam söyledim. 800 bin mi, 900 bin mi öyle bir şey. Ve kabul ettiler. Kabul etmem et, et. de öyle gittim. Mi? Çok <gülüyor> ha, yani bu, bu haber... ...aynı zamanda e, Türk medyası'nda da yer aldı. Yani... E, ...düşünebiliyor musunuz? Yani çok ciddi paralar var. İşte burada artık... Işte ve, üst yapılarda bu kadar çok para harcanıyor ama altyapılara bakıyorsunuz ki altyapılar çok önemli sporun kaynağı açısından sporcu yetiştirme açısından oralar felaket yani hiç bir kulüp oralara bir para harcamıyor işte o, o altyapılarda çalışan antrenörlerin durumu iç yarıcısı 3-5 kuruş yani kabul edilemeyecek ücretler çalıştığı diyorlar halbuki devletin işte spor bakarlığının bu tür konulara el koyması lazım e, bu işte Fransa'da mesela vergi oranları çok yüksektir ama e, neden vergi oranları çok yüksektir? Çünkü devlet topladığı vergileri, vergileri alt yapılara e, aktarır. Alt yapılardaki e, emekçilere e, bir şekilde o paralar dağıtılır ki e, o üretim e, sürekli lig arz etsin. Ülke sporu e, kompetitif olsun vesaire vesaire. E, şa, futbolunki şampiyonlar ligi için... Santa Dergisi'ne bir e, haber hazırlıyorum. Önüz Zekar yayınlanacak. E, futboldaki şampiyonlar ligine en fazla oyuncu veren ülke Fransa 71 tane futbolcusu var. Şampiyonlar liginde mücadele eden. Yani e, ne kadar önemli bir rakam 71 tane Bu neden? 33'ü Fransa'da 3 takımda top koşturuyor. İşte Monaco olsun, Olympik Lyon olsun, Paris Saint-Germain olsun. Geri kalan 38, 38 futbolcu ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleden diğer kulüp e, kulüpte forma giyiyor. Şimdi bu da e, ülke futbolunun ne kadar e, üretken olduğunu, işte alt yapılarının ne kadar sağlıklı işlediğinin bir göstergesi. Şimdi bizim de bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Bunları görmemiz gerekiyor. E, üstte bu kadar para harcıyoruz. Evet, sportif başarı geliyor mu? Geliyor ama e, işin gerçek tarafında görmek lazım. Yani bizi bekleyen büyük tehlikeyi de e, görmemiz gerekiyor. E, maalesef şu anda bunu görebilen herhalde çok az sayıda insan var. Herkes bir şekilde bana sarsanız e, bu spor sonuçlara bakarak e, biraz tanrılıyor gibi geliyor bana. Evet. Şimdi buradan da belki şeyi de birazcık konuşalım. Bu doping meseleleri bizim e, programdan hiç eksik olmayan bir ana konulardan biri maalesef ama böyle evet. devam ediyor. 2008 Pekin olimpiyatlarında doping yaptığı belirlenen 9 sporcuya ceza verilmiş ki altısı madalya e, sahibi bir böyle bir şey var devam ediyor yani bu doping dalgası. Bu haltalcılarla ilgili bir hamle diyemiyorsam onu yoksa ee, genel. E, genel galiba güreşçi Özbekistanlı güreşçi Tighiev gümüş madalya. evet evet. Altın. jimnastikçi Ekaterina Bolkova bronz almış Ukrayna'da haltalcı Olha Korobka gümüş. Kazakistanlı serbest güreşçi Taymuraz Tigiyev gene bir kardeş herhalde onlar. Belarusçu halterciler Nastasya Novikova ve Andrei Ribakov bronz ve gümüş. Azerbaycanlı halterci Sardar, Serdar Hasanov e, ve İspanyol bir e, Josefina Leonier ve Kübalı uzun atlamacı Wilfredo Martinez de. Dop yani 9 foot olacak ki 6'sı madalya sahibi. Ayrıca da Özbekistanlı Tigyev'in 2012 Londra Olimpiyatları'nda elde ettiği bronz madalya da doping nedeniyle geri alınmış. Evet. Bayağı ciddi bir şey. Peki bir de doping deyince şimdi Hidayet Türkoğlu doping cezası bulunmasına rağmen Türk Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi. Kongre'de kadar Buna ne diyorsun? Evet şimdi aslında biraz şeyi konuşmamız lazım. Ee, bu Türkiye'deki spor federasyonlarının ee, başkanlık seçimleri konuşmamız lazım Evet Gerçekli. demokrasiye uygun olmayan bir seçim e, Prosedürü var e, ciddi eleştiriler var ama e, Ciddi ciddi de başarısızlık var sportif açıdan başarısızlıklar var e, idarete geçmeden önce bir iki ay geriye dönelim izliyor sonrasında yoda yaşadığımız o yani sportif e, başarısızlıktan sonra bakan atılarsanız bütün federasyon başkanlarına istifaya çağırmıştı Evet e, fakat e, hiç, etmedi. Hiç, hiç bir şey etmediği gibi e, pek çoğunda işte seçimler başladı e, geçen hafta başına itibaren. E, şu ana kadar yapılan seçimleri de e, mevcut e, başkanlar kazandı. Deniz'de e, Cengiz Durmuş işte 120 delegenin 114'ünün oyunu alarak ikinci defa başkan oldu. Az önce sizin de belirttiğiniz üzere basketbolda Hidayet Türkoğlu Bir önceki başkan Harun Erderay'dı Harun Erderay çekildi Hidayet Türkoğlu tek aday olarak girdi 143 delegenin 113'ünün oyunu aldı 30 oy geçersiz kaldı Şimdi En çekişmeli halterdeydi Orada da Ömer Taş, Taşanar 137 oyla Ömer Öztürk'ü Geride bıraktı ki Ömer Öztürk de 73 oy aldı Şimdi burada niye demokrasiye uygun değil bu seçimler? Birincisi aday olmak istiyorsanız elegelerin %15'inin imzasını toplamanız gerekiyor. Bir baraj var yani. Bir baraj var. Aslında e, bu baraja itiraz edildi ve Danıştay bu %15'lik barajın eee kaldırılması gününde bir karar verdik ki bu hukuka uygun değil böyle evet, bir %15'lik. Hukuki değil. Yani bunu siz kaldırmanız gerekiyor ama maalesef genel müdürlük yani bu konuda geri adım atmadı ve Hı. halen yapılan seçimlerde bu %15 eee %15 imzası gerekiyor aday olabilmeniz için. Hukuk olmasa da olur dediler yani. Aynen öyle, aynen öyle. Bir de çok ne lazım değildir dediler yani. Yani her alanda, 15 Temmuz'dan sonra her alanda çok ciddi böyle her tarafı müdahaleler söz konusu. İşte işte kaybedenler vesaire vesaire. Fakat sporun dokunulmazlığı var herhalde. Yani spora henüz ya dokunulmuşluk yok. Mevcut sistem halen e, olduğu gibi ki hukuka uygun olmayan bir şekilde işliyor ki şeyin, danıştayın kararına rağmen. E, şimdi tenis galiba mahkemelik olmuş. Öyle bir haber var. Hmm. E, İsmail Kilik e, aday olamamış ama e, federasyon seçimlerini e, mahkemeye taşıma kararı almışlar. Dava dilekçesini de bugün mahkemeye e, verecekler. Bir hukuk sorunu var ama peki dopingden ceza almış olduğu 20 maç hem de ciddi bir NBA'de baya e, önemli bir ceza sayılır. Evet, Hidayet kariyerinin Nasıl son. Evet, iddialt kariyerinin e, son e, işte son periyodunda, son zaman diliminde böyle e, bir doping cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bu bir gerçek. Ama e, tabi e, kabul edilebilir mi? Kabul edilebilecek bir durum değil tabi. Yani bunu e, aksini iddia etmemiz lazım ama. E, şunu da göz ardı etmememiz lazım. İkiler yani, Türkoğlu e, son dönemde bu ülkenin yetiştirmiş olduğu, Türk basketbolunu yetiştirmiş olduğu en önemli isim ve e, NBA'de de 15'e yakın bir süre oynadı yani sürekli olarak. Orada forma giydi. O, i̇nişli, çip, inişli çıkışlı e, periyotları da oldu. İyi olduğu dönemler de oldu. Kötü olduğu dönemler de oldu. Ama işte kariyerin son döneminde bir sakatlık problemi de yaşamıştı. Acaba o sakatlık döneminde bir, almış olduğu bir Bilinçli mi, bilinçsiz mi? Yani ben genelde bilinçsiz olduğuna ihtimal vermiyorum. Tabii bu her sporcu için geç, yani Bunu geçen programlarda da vurgulamıştık. Norvajlı sporcuların durumunu masaya yatırdığımızda. Ee, ben bir parçada şöyle bir bakış açısı getirmek istiyorum. yani insan herkes hata yapabilir. Hepimizin hayatında yapmış olduğu hatalar vardır. Hiçbirimiz hatasız değiliz. Hatalarımız oluyor. Ama bir de tartıya koymak lazım. Yani artıları eksiledi. Eğer artılar ağır basıyorsa e, artlar ağır basıyorsa e, o artıların ağır basan artıları belki görmekte var. Doğru Cem ee, ama ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, bu kural e, nedir burada ben bilmiyorum. Yani federasyona e, seçilebilmek için başkan ya da yönetim kuruluna e, aday olabilmek için e, dopingle ilişkisi ya da başka bir gayri hukuki durumla <gülüyor> ilişkisi olmaması diye bir ön şart yok mudur acaba? Yok yani o e, öyle bir kriter yok e, bildiğim kadarıyla e, e, dediğim gibi yani hidayetin e, almış olduğu ceza da evet yani doping e, yani iki yıllık, dört yıllık yıllık cezalar var 20 maçlık ufak cezalar da var ama kariyerinin e, sonunda e, böyle bir yapmış olduğu bir yanlış tınak içinde söylüyorum ee, önünde bulunup durup da yani e, yok saymak yani oyuncuyu silmek e, ben e, biraz haksızlık olur. Yani e, ben tartıya koyuyorum e, işte gerek e, Anadolu Efes forması altında e, Efes Anadolu Efes'te yaşadığı başarı, başarılar Türk Milli Takımında yapmış olduğu e, görevler almış olduğu sorumluluklar i̇şte NBA'de Türk Basketbol'unu e, başarılı temsil etmesi. Yani bunları da göz önünde bulundurup e, faydalanmak gerekiyor bu tür isimlerden. Yani çok fazla e, elimizde böyle yetişilmiş eleman yok yani. E, çok fazla, mesela Mehmet Okuz da e, faydalanılması gereken bir isim. E, Mehmet Okuz'un da çok başarılı bir NBA kariyeri vardı. Ama Mehmet Okuz Türkiye'ye geri dönmedi basketbol hayatına son noktayı koyduktan sonra. O kendisi şu anda NBA takımlarının bir tanesinde ee, koçluk asistan koçluk e, görevimiz devam ettiriyor hani e, bir parça e, hoşgörüyle yaklaşıp e, insanların ben çocuklarını... sadece kuralık sormuştum öyle kural yok. yok yani öyle yoksun. bir öyle bir kural yok ama bu arada mesela yine bas, e, federasyon seçimleriyle ilgili olarak e, bir reform düşünülüyor çünkü e, başkanlar istifa etmedi Bakan'ın e, bu talebine karşın etmediği gibi de pek çok e, federasyon başkanı işte bu sistemin e, seçim sisteminin getirmiş olduğu avantajları kendilerine kullanmak suretiyle de koltuklarını çok rahat bir şekilde kullanmaya devam ediyorlar. Ama e, düşünüyorum bir reform yapılacak ve tıpkı üniversite direktörlerinin seçimi gibi seçimi gibi e, bir federasyon e, başkanlık seçim sistemi de getirilebilir. Evet yani evet. federasyon ana sayabileceğimiz işte iç yani tüzük müdür nedir? Orada zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların tercih edileceği ve doping gibi cezalarında geçerli yani adaylığı geçersiz kılacağı gibi bir şey de konabilir belki. Yani ko konabiliriz. Ee, ama işte dediğim gibi e, şimdi Hidait'in kariyeri ortada. Yani bu kadar e, kariyeri başarılı bir e, sporcu yüzde yapmış olduğu bir ufak yani Tabii spor alaka açısından yine altını çize çize söylüyorum kabul edilecek bir durum değil ama e, her şeyi tartıya koymak lazım. Yani e, bir ufak yanlıştan dolayı işte Clinton'ın da yanlış olduğu e, kaçamağı oldu. ...ama Amerika kamuoyu affetti Clinton... ...yani bir çizgi da üstünü çizip... ...atmadılar... Ee, ...işte eşi de şu anda... E, ...başkanlık yarışında... Cem e, istersen e, bunu evet, programdan sonra... ...konuşalım... ...ben affetmedim ayrıca... ...bir kaçamak mı dedin... Ne, ne, yani, ...neler çıktı ortaya... ...Amerikan <gülüyor> sen... basına değil Hayır, ben affetmedim... ...sonuç, sonuç ihtimalle... E, ...dizi, dizi işinde kadın baş... çıktı ortaya... ...tamam ama işin sonuç itibariyle ...tukak ilan edilmedi... Ee, onun ayıbı olarak kabul gördü ama e, sonuç itibariyle de görevini Lark ile yaptı, bitirdi. Hala de e, saygıyla e, ismi telaffuz ediliyor. E, yani bir parça gözü, ondan sonra kariyerinin tamamına bakmak e, gerekiyor diye düşünüyorum. Biz e, bazen çok hoşgörüsüz olabiliyoruz. Ya da şöyle bir şey, sevdiğimiz insanlara karşı çok hoşgörüs olabiliyoruz. Sevmediğimiz, tasvir etmediğimiz yanlışlarını bir yanlışını gördüğümüz zaman da üstünü kolaylıkla çizebiliyoruz. Bu tutarsızlıklardan artık uzaklaşmamız gerekiyor. Bence de tam yani... tersini yapmamız lazım. Yani sevdiğimiz insanların hatasını gördükten sonra ondan üzerine çizip sevmediğimiz insanların hatasını görmememizden gelirsek bence ilginç bir empati yapma yoluna geçebiliriz. <gülüyor> Son zamanlarda benim denediğim şey bu. Garip oluyor. <gülüyor> ...ben seni seviyorum. seviyorum efendim. Şimdi bu seçimlere tekrar... ...önce konuşsak... ...tekrar bu genel kurullarda seçimler olacak. İşte en çok... ...alan üç aday spor bakanına... ...gönderilecek. O da işte bu üç adaydan... rahat bir tanesini... ...Federasyon Başkanı olarak atayacak. Yani spor böyle radikal... bakanı kim? Çağatay Kılıç mı? Evet şu anda Akif Çağatay kılıç aa, ama... Aa, e, ne oldu? Onun kayıtları, e, Deutsche Welle evet. kayıtları ne oldu? İade i̇şte, edildi değil mi? E, o da e, üstü kapandı o konumda. Kapandı yani, pek konuşulmadı Bilmiyorum, Fenerbahçe otobüsüne saldıranların kimliği ortaya çıktığını peki? Üstü kapandı dediniz de oradan geldi aklıma. Yani bildiğim Geçen kadarıyla... Sene. Bildiğim kadarıyla yok, rüzüm, o, netleşen bir durum yok. Ki Aziz Yıldırım o konumda e, artık açığa çıkarılması gerektiğini vurgu yapmıştı. E, MTV'deki e, röportajında... Ee, yani e, bir sporda ciddi bir başarısızlık var e, ülke sporunda ama federasyon başkanları hala e, koltuklarını koruyorlar. Hem de seçimlerde de yani, tek aday olarak girip e, neredeyse oyların %90'ını alıyorlar. Yani e, spordaki bu demokrasi sorununun e, iverilikle e, çözülmesi, yani, demokratik olmayan bu ortamın iverilikle çözülmesi lazım ama Kimsenin de çok fazla ilgi gösterdiğini görmüyorum. Yani medyaya şöyle bakıyoruz spor medyasına. Kimse bu federasyon seçimlerini değerlendirmiyor. İşte ortaya çıkan bu tablo hakkında kimse bir yorum yapmıyor. Yani mevcut durum aynen devam ediyor yani. Çok da ilginç yani. Ah, bu de, hakikaten öyle. Sü Konuşma başla. Evet. Süre biterken iki şey daha var sormak <gülüyor> dersi, konuşmak istediğimiz. Tabii, bu yüzden. Ee, birisi 2018 Dünya Kupası Rusya'da düzenlenecek hmm. futbol hmm. Ee, galiba. Evet. Ee, sarhoş olup kötü davranışlar sergileyen taraftarlar gözaltı merkezlerinde toplanıp soyulacak ve ayılana kadar bir yatağa bağlanacakmış. Ne diyorsun? <gülüyor> bir şey ama bir kahve yaparlar herhalde. <gülüyor> dedemem istiyorsun. <gülüyor> 11 şehirde ayıltma evleri olacakmış. Hayır Rusya iyi bildiğim bir yer oldu ki. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bir hizmet mi gelecek? Işte, ne güzel. Evet evet çok güzel. <gülüyor> Can, Canın da biletli gibi yanında da kahvesi de olursa kulaçla birlikte kahve kulaç sert bir şeyler. İşte fena olmaz yani. <gülüyor> Biraz maliyeti yükselicek ama yani organizasyonu. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu sarhoşlardan alırlar sonra canım taraftarlarla. Ama tabi Rusya'da bu alkol çok ciddi bir sorun. Evet. Yani bu Putin de buna her defasında dikkat çekiyor. Ve mesela ondan sonra marketlerde alkol satışı yasak. Marketler Rusya'da 24 saate çık bütün büyük marketler 24 saate çık ama e, her birinin alkol bölümleri kapalı saat 10'dan sonra alkol alışverişi yapamıyorsunuz. Alkol alışverişi yasak. E, bu problemi çözmeye çalışıyorlar. E, Rusya içindeki problemi çözmeye çalışıyorlar. Ve e, almış olduğum bilgilere göre de e, başarılı bir şekilde yani sonuç pozitif sonuç alarak da ilerliyorlarmış. Ama e, hala da ciddi bir son olarak e, devam ediyor Marco Sonu Rusya'da. Evet 11 şehirde ayıltma merkezleri evleri olacakmış. <gülüyor> Haber böyle bir günde. Peki son olarak da şeyi sormak <gülüyor> istiyorum. Ee, daha çok siz, sizlerin pek hatırlamadığı ama benim çok iyi bildiğim Brezilya'da e, futbol efsanesi Carlos Alberto'nun Hayata veda etmesi, ölmesi. Ee, 1970 Dünya Kupası şampiyonu Brezilya'nın kaptanıydı. Saabeki, ne diyorsun? Ha, hiç dikkat ee, etmedim. yani. Ee... Çok, bizim neslin çok iyi kuşağın, çok iyi hatırladığı biri. Hmm. Kendisi sonradan da teknik direktörlüğü geçiş yapıp epey bir takımı da çalıştırmıştı. Ne kadar başarılı olduğunu bilmiyorum ama. Jül adını taşırken son kez 1970 Meksika'da verilmiş ve üçüncü kez de kazandığı için ebedi Jül Rime kupasının sahibi olarak adlandırılmıştı. Kupayı evine götürmüştü yani Brezilya nihai olarak. O işte ünlü takım Pele, Tostau, evet. Rivellino gibi yıldızlarla o da Brezilya takımının sağ bekiydi Carlos Alberto o zamanki deyimle. Hı -hı. Ve İtalya'yı 4-1 yendikleri final maçında da dördüncü golü atarak da tarihe öyle de geçmişti. O zaman e, futbol dünyasının başı Salson Robert e, Kruayük'ten sonra da evet. bu yılın... E, Önemli ikinci kaybı ben de. Evet, evet, evet 25 Ekim 2016 tarihinde e, vefat etmiş e, atlamışım. Evet. Yani, bir, bir bu seçimlere biraz e, odaklandım. Ben seçimleri takip ediyorum. Ama bu da gözümden kaçmış. <gülüyor> cencem, bizim açık gazetenin gözünden hiçbir şey kaçmıyor gördüğün gibi. Hiç Ama yaş yaş, yaş, itibari yaş, yaş itibariyle olduğunda da belirttiniz yani. <gülüyor> yani de... Can'la bu benim bunu bilmeye takip eden ülkeni. Can diyor zaten. <gülüyor> Oo, <konu> bilmemekse... <gülüyor> Can bak ben bu sefer senin yanında yer aldım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ama çok fazla konu var. Biraz daha sık katılmanız lazım galiba son zamanlarda. E, katılırız. Artık buralardayım biliyorsunuz. E, tamam, Koca eline gidip gelmiyoruz. <gülüyor> Çok Peki. teşekkür ederiz Cem. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar sevgileri. Cem Çetinle spor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bitirirken de bu hafta boyunca çaldığımız e, Mahalia Jackson ilahilerinden bir diğeriyle kapatalım istedik. Mahalia Jackson Af Afroamerikalı gospel şarkıcısı. Çok belirgin bir tarzı ve sesi var. E, kontralto e, ve aynı zamanda da siyah hakları başta olmak üzere pek çok mücadeleye de imza atmış önemli bir insandı. Bitirirken a perfect day mükemmel bir gün diye bitirelim. Herkesin de e, neşesi birazcık yerine gelsin. Haberler çok parlak sayılmaz çünkü. Evet. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. son go 갔을 때